Fransız Riviye arasında Nice kentine yakın bir kasabada... ...Bay André Tosse'nin büyük ve güzel villasındayız. Mevsim sonbahar, vakit akşamüstü. Bay Tosse sevgilisini kaybettiği için toplantılara katılmamakta... ...odasına kapanıp oturmaktadır. Büyük salonda ise ailesinin yakınları ve konukları bridge oynamaktadır. Sıra sizde hele? Hı? Bugün ne kadar dalgınsınız ah, Canım oynamak istemiyor artık Benim de öyle Ne var ki Bay Tosi'yi yalnız bırakıp gezmeye çıkamayız Her an bize ihtiyacı olabilir Git bak bakalım amcanın bir şeye ihtiyacı var mı Daha neler benim yaşımda bir yeğen onu nasıl teselli edebilir Zavallı dostum Tosi Karısını ne kadar severdi Karısı mı Rica ederim sözlerinize biraz dikkat edin albay Bildiğim kadarıyla onlar nikahlı değildi Ama büyük anneciğim evlenmek üzereydiler Sana inanmayı çok isterdim sevgili yeğenim çok ama o kadın ne olursa olsun gene de Bay Tosya'nın ikinci karısı olacaktı. Bence onun asıl karısı ilk karısıdır. Yani benim halam. Öyle mi? Ben sizleri Tosya'nın daha yakını zannederdim. Hayır hayır. Biz onun uzak ve fukara bir akrabası sayılırız. Büyük anne rica ederim. ...bu koca evi yönetecek kimse kalmayınca... ...biz bu kara akrabalarına muhtaç olduk... ...büyük anne amcam hakkında böyle konuşman doğru değil... ...sen karışma... ...evet zengin değiliz ama amcam Tose benim ile nişanlanmamda... ...hiçbir güçlük çıkarmadı... ...yavrucuğum bencil olan kimseler hiçbir şeyde güçlük çıkarmazlar... ...Robert amcanın üvey oğlu olabilir... ...ama onu hiç sevmez ki... ...hem metelik koklatmaz ona... ...hem de her gördüğü yerde ağzına geleni söyler... ...Robert'in buraya gelişini unuttun mu... ...amcan ne demişti size... Nişanlanın, nişanlanın Ama gidin başka bir ülkede yaşayın <gülüyor> Sana verdiği çeyiz parasıyla Nereye giderseniz gidin sürünürsünüz Akşam gazetelerini getirdim efendim Teşekkür ederim Bırakın şuraya Çay takımlarını toplayabilir miyim Hayır henüz bitirmedik Peki efendim Buyurun bakalım Akşam gazetesi uzun uzun yazmış Bayan Ferrari'nin beklenmedik ölümü Bu sabah kentimizin sayılı zenginlerinden Bay Tosya'nın müstekbel eşi dul bayan Ferrari O da hizmetçisi tarafından yatağında ölü bulundu Kendisinin bir kutu veronal içerek hayatına son verdiği anlaşılmıştır Ne çılgınlık Ve ne facia Tosya acısından bir günde on yaş ihtiyarladı Acısını anlıyorum Onun için çok feci bir şey bu Ama demin uşak gazetelere getirirken söyleyecektim yarım kaldı bu ölüm bir yandan da birçok şeyi değiştirecek tabi Senin ve nişanlı Robert için demek istiyorum Helen Neyi değiştirecek anlayamadım büyük anne E ee, Robert üvey babasının tek mirasçısı olarak kalıyor Ancan tose yeni bir şeyler icat etmezse zengin oldunuz demektir Durumumuzdaki büyük değişikliğin farkında değil misin hala Benim zavallı büyük anneciğim anlamaz olur muyum Albayım rica ederim öyle bakmayın bana Bu evdeki yaşantımız çok mu eğlenceli dersiniz biz meteliğe kurşun atarken amcam tose milyonlarının nereye koyacağını bilmiyor Size yardım ediyor sanıyordum ben Küçük bir şey üstelik geçici bir zaman için Şimdi de bu matem Kim bilir nasıl ifrit kesilecek Cehenneme dönecek burası Sahi büyük anne ne kadar kalmamız gerek daha burada Sen evleninceye kadar yavrum öyle gerek Kuzum hani Henriette menarçaya gelecekti ne oldu Doktorun kız kardeşi mi Rahat kaç oldu gelmedi Geç kalanlardan nefret ederim. Amcanın sekreteri geldi Amriyet menar yok mu? Biriç oynamaya gelmiş miydi? Atlattı mı yoksa? Korkmayın korkmayın geldim Ama beni buraya getiren Biriç değil Elenin bulduğu başka bir şey Başka bir şey mi? Baş sağlığı dilemeye gelmiştiniz ya sabahleyin Amriyet Ben söyleyeyim Doktorların villasının karşısındaki eve rengiz bir İtalyan taşındı Onunla tanışmaya can atıyor Amriyet'i Tose amcamın ahbabı Amcam onu bugün çaya davet etti Bana da ben odamdayken gelirse adamı güzel güzel karşıla dedi Adı Signor Bracoli'miş Bracoli mi ne biçim bir adammış bu Şu insanlar da dedikoduya anma meraklı Adamı doğru dürüst tanıyan bile yok İtalya'da çok tanınmış bir özel polis afiyesiymiş Bracoli mi Evet çok ünlüymüş Peki bu Bracoli burada ne arıyormuş Dedektiflerin ne aradığını kimse bilemez Tose amcam adamı rahat bırakın Burada gizlice bulunuyor dedi Signor Bracoli geldiler hmm, efendim İtihan çomağa davran dememişler tebekleri. Şakam eldivenlerin parçası. Teşekkürler. Ah, yüz bin defa özür dilerim efendim. Biraz geçittim. Elinizi öpeyim. Hoş geldiniz. Tanıştırayım. Torunum Elen. Signorina Elena. Albay Paco Ah, şu ünlü avcı. Te te tebrikler. Ay memnun oldum. Raymond. Bay senin sekreteri. Memnun oldum Bay Raymond. Bay Bracoli. Bu güzel hanım da Bayan Henriette Menar. Karşı komşunuz Doktor Menar'ın kız kardeş. Memnun oldum efendim. Bayan Ellen, sizin de Bay Robert Düklen'le nişanlandığınızı duydum. Tebrikler. Duydunuz demek. <Gülüyor> evet, doğru mu? Ah, çok sevindim. Sevgili Henri, torunum nişanlananla üç hafta oluyor. Havadisi eskidi bile. Hı. Yalnız bugüne kadar duyulmasını pek istemiyorduk. Öyleyse Robert'le üvey babası arasındaki buzlar çözüldü desenize. Demin onu çarşıda gördüm. Gelecek mi? Robert'i mi çarşıda <Gülüyor> gördünüz? Allah. Ha, hayal mi görüyorsunuz Henriette? Robert amcasıyla o tartışmadan sonra bir daha buraya ayak basmadı. Paris'te kendisi şimdi. Oh, sizden daha iyi bilecek değilim ya elen. Herhalde benzetmiş olacağım. Epey uzaktaydı, yanılmış olabilirim. Biliyor musunuz Bay Bracoli Az kalsın gelmeyeceksiniz sanıyordum. Ah efendim, maalesef bir yere takıldım. Bizi beklettiniz. Haklısınız. Ne var ki bahçede çalışıyordum, dalmışım. Hemen hazırlandım. Oysa beni beşte çağırmıştınız değil mi Birlikte fazla oturamayışımıza üzüldüm Bay Bracoli Çünkü akşam yemeğini pek erken yerim İzninizle Üzgünüm efendim saygılar Abiniz Doktor akşam yemeğine bizde Umarım de kalırsınız Anniyet Maalesef efendim çok isterdim ama işim var <gülüyor> Reçel yapıyordum gitmezsem bozulur Hı. Haklısınız Elen Albay Pako Akşam yemeği yedi buçukta Lütfen geç kalmayın Bay sorma kayıp olmasın ama. Rica ederim buyurun. Şu küçük kentimize gelmeniz bir rastlantı mı yoksa? Şöyle, ee, buraya bir arı gibi bal almaya geldim süniorine. Floransalı basit bir dedektif olarak. Ben de sizin buraya kiliseden çalınan o küçük heykel için soruşturma yapmaya geldiğinizi sanmıştım. Ben küçük heykellerle uğraşmam efendim, Büyükleriyle de. Öyleyse Baytose ile nasıl tanıştınız? <gülüyor> Tütüncüde ve kilisede. Evet ikimiz de aynı sigaraları içiyor. Aynı tanrıya inanıyoruz. Buradaki yalnızlığımla bir tek o ilgilendi. Bir tek o mu? Evet. Haftalar önce sizin karşınızdaki villayı kiralamıştım. Pencereden hep sizi ve pek sayın abinizi görür dururdum. Abiniz tam bir Fransız doktoru. Hep umdum ki abiniz sizinle birlikte... ...bana küçük bir komşuluk ziyaretinde bulunsun. Ama gelmediniz. <gülüyor> Abime sitem etmeyin. Jack'ın hiç vakti yok ki. Ama biliyorum sizden övgüyle söz ediyor. Eh artık dost sayılırız. E, kim bilir anlatılacak ne olaylar vardır sizde. Bay Brakoli. Buyurun efendim. Abim bu akşam burada yemeğe çağrılı. Ben ise evde reçel pişiriyorum. Akşam yemeğini benimle birlikte yer miydiniz? Sizinle mi? <gülüyor> e, ya abiniz... <gülüyor> Buna hiç alamaz mı? Canım, onun da iznini alırız. Bana başınızdan geçenleri anlatırsınız ha? <gülüyor> Bilmem ki. Ben gideyim de bir şeyler hazırlayayım. Birazdan bizim evde görüşmek üzere. Hemen gidiyormusun Evet canım. E, dilerseniz size arabamla bırakayım. E, sözde Bay Tosseye teselliye geldim ama bu neşeli halimle pek beceremeyeceğim galiba. En iyisi yarın gelmek. E, sizi arabamla bırakabilir mi? Hiçbir ah, ne olmasın memnuniyetle. Albay Elen, sizler de artık şu birici bıraksanız iyi olur. Bay Tosse sizi böyle eğlenirken görürse üzülür. Hadi hoşça kalın. Güle güle. güle güle. Güle güle güle güle. Saat kaç Rayman? 6'yı çeyrek geçiyor Albay. O kadar olmuş mu? Gidip giyinecek vaktim bile kalmamış. <gülüyor> ben de gideyim hoşça kalın. Güle güle. Elen. Size beni adımla çağırmayın demiştim. Ya küçük hanım değil ya da bayan Elen. Sizi seviyor olsam da mı? Bu beni ilgilendirmez nişanlı olduğumu unutmayın Sizi sevmemi istiyorsanız üstüme fazla düşmeyin Hem şimdi Bay Tose'nin sekreteri olarak söyleyin Nişanlım Robert ile Tose amcamın o sert tartışmadan sonra tekrar barışmaları söz konusu olabilir mi? Bilmiyorum Bay Tose çok inatçıdır Hele şimdi sevgilisini de kaybettikten sonra Nişanlanmanıza razı oldu Bunu Ulu ortada ilan etti Ama barışmak bilemem Aman ne yapayım barışmazsa barışmasınlar Zavallı al sizin nişanlanmanız ona baya darbe oldu <gülüyor> Darbe mi neden Farkında değil misiniz O da kendine göre size aşık Benim kadar değilse de gene de aşık <gülüyor> O yaşta Aşkın yaşı yoktur Ama çok sert bir adam beni korkutuyor Ben yumuşak başlıyımdır de korkutmuyorsunuz işte Hadi işinizin başına gidin ve beni elen diye çağırmaktan da vazgeçin üstüne efendim bir emriniz var mı efendim Jean, kadehleri getir bu baylar içki ister Dönü unutmuş koymayı Peki efendim <gülüyor> Kimse yok mu İyi akşamlar amca Biraz dinlenebildiniz mi bari İyi akşamlar kızım Hayır dinlenemedim dışarı çıkıp gezindim biraz ya, Biz de sizi odanızda istirahat ediyorsunuz sanıyorduk <gülüyor> Bana izin verir miydiniz Akşam yemeğiyle meşgul olacaktım. Sekreterim Raymond nerede Kütüphaneye geçti Beni çağırmışsınız efendim Yaklaş Raymond Buyurun efendim Bay Bracoli geldi mi? Geldi ve gitti efendim Hadi canım. Ne halt etmeyi koymadınız onu Neyse neyse Doktoru bekliyorum Raymond Yukarı kadar çıkıp hemen ineceğim Beni odanızda bekleyin Size bazı kağıtlar vereceğim Peki efendim Jan, Orada mıydın sen? E, sofra kuruyorum efendim Bana bir mektup falan gelirse hemen getir Baş üstüne Bay Tosse Ben yukarı odama çıkıyorum <gülüyor> Şan <şar. gülüyor> Robert sen miydin Bütün evi ayağımı kaldıracaksın Ötümü patlattın sevgilim deli misin Neden geldin buraya Bay Tosse az önce buradaydı Bak canım bütün ömrüm burada geçti bilmez miyim bu saatte herkes odasında akşam yemeği için giyinmeye çıkar. Seni burada bulacağımı biliyordum. Telgrafını aldım canım. İlk uçağa atlayıp hemen geldim Paris'ten. Beyaz Otelinde kalıyorum. Geldiğini daha önce haber veremez miydin? Nerede nasıl buluşacağımızı söylerdim sana. Telli mı çıkartmalıydım. Telefon da edemezdim. Kimin açacağı belli olmazdı telefonu. Dur, gelenler var. Ee, ne zaman buluşuyoruz? Bu gece saat 9'da bahçedeki serada. Hadi git artık. İçin rahat etsin. Baby avcımın içi gibi bilirim. Nereye saklanacağımı şaşırmak. Doktor, çok şükür gelebildiniz. Size bir şey sormak istiyordum. Buyurun Bay Toze Doktor, Bayan Ferrare'nin kocasını son hastalığında siz tedavi etmiştiniz, değil mi geçen yıl? Evet. Hmm. Güzel. Adamın ölümünde tabii olmayan bir şey çarpmadı mı gözünüze? Ha, bu soru çok garibime gitti. Şu ana kadar böyle bir şey aklımdan bile geçirmemiştim doğrusu. Doktor, Bay Ferrare zehirlenmişti. Zehirlenmiş miydi? Kimin tarafından Karısı Karısı mı evet. Bayan Ferrari tarafından mı Evet Daha bu sabah ölen ve kendini savunamayacak bir kadını bu şekilde suçlamak ağır bir şey değil mi Üstelik yaşasaydı kendisiyle evleneceğiniz bir kadını Olabilir ama bunu bana bizzat kendisi söyledi Ne zaman Dün dostum dün Dünle bugün arasında sanki on yıl geçmiş gibi geliyor bana Danışmaya ihtiyacım var Bu yükü tek başıma taşıyamam Nasıl oldu da bayan Ferrare böyle bir şeyi size itiraf edebildi? Üç ay önce ona evlenme teklifinde bulunmuş... ...ret cevabı almıştım. Sonra razı oldu ama... ...kocasının ölümünden hiç değilse bir yıl geçmesini beklememizi... ...şart koştu. Dün ona gittim. Ve kocasını kaybedeli bir yılı üç hafta geçtiğini söyledim. Artık evleneceğimizi açığa vurmakta bir sakınca kalmamıştı. Ona bir süredir bana karşı tutumunda bazı tuhaflıklar seziyordum. Ve işte o zaman birdenbire açıldı ve her şeyi itiraf etti... O iğrenç kocasına duyduğu nefreti Bana olan sevgisinin gittikçe artması Ve bunların korkunç sonucu Zehir doktor Ölçülü Soğukkanlı bir cinayet Ne diyorsunuz gerçek mi bu Evet bütün ayrıntılarını anlattı Bunu nasıl söylenen bir alçak Ona acımasız bir şantaja başlamış Gitgide artan büyük paralar koparmaya başlamış Bu şantajın dehşeti onu yavaş yavaş çıldırtmış Kimmiş bu şantajcı Adını vermeyi reddetti Kuşkulandığınız kimse var mı <gülüyor> Kafamdan korkunç bir fikir geçti ama Hayır yanılabilirdim Bir karar vermek için benden 24 saat izin istedi ha, Neden acaba Benim hemen gidip o alçangırtlağını sarılacağımdan korktu Bu onun için çok acele bir şey olacaktı 24 saat sonra söyleyeceğine yemin etti İnanın doktor Verdiği karar aklımın ucundan bile geçmemişti Meğer intihar edecekmiş onu bu ölüme iten alçağı nasıl bulacağım? Kim olursa olsun kadın ya da erkek... ...onun kocasını öldürdüğünü biliyor... ...ve bundan yararlanarak kesesini dolduruyordu. Sevdiğim kadın cinayetinin faturasını ödedi. Ya öteki? Sıyrılıp gidecek mi? Hayır. Onu bulmak için her şeyi yapacağım. Bu büyük bir skandala neden olsa da... ...her şey benim elimde şimdi. Şimdi öyle bir duygu var ki... ...hayatına kıymadan önce... Bana bir mesaj bıraktı gibi geliyor Bay Tose, eğer bu doğruysa Bir ses giy, bir ön sesi Sanırım ne bir mektup ne bir kağıt hiçbir şey bırakmadı Çünkü bu sabah maalesef iş işten geçtikten sonra Beni oraya gönderdiğinizde böyle bir şey bıraksaydı görürdüm Hükümet tabibi de yanımdaydı Ölüm raporunu yazdı Girin Ne var Dönü Bay Tose size bir mektup getirdiler Buyurun. Teşekkür ederim Dönü geliyoruz Gidebilirsin Ne diyordum doktor işte ön seçim gerçekleşti. Onun el yazısı. Büyük anne, terasta mısın? Evet yavrum. Ne var? Burası çok sıcak. Sen de gelsene terasa. Hayır. Ya mı ne var yavrucum? Çok sinirlisin. Albay Paco da terasta. Sanki birini bekler gibi bir hali var. Acaba kimi bekliyordu? Büyük anne rahat bırakın beni. Kafanıza bir şey taktınız mı takıyorsunuz? Sen çağırdın beni kızım. Aa, ne diyordum Teras da beni görünce Albay Pako uzaklaştı Bir şeyden korkuyor ama neden Peki siz niye gözetliyorsunuz Albay Pako'yu Ben mi <gülüyor> Hadi oradan ne diye gözetleyecekmişim onu ee, Şey amcan hala çalışma odasında mı Sanırım evet doktor da yanında Yok doktor onunla birlikte değil Gitmiş uşak söyledi Neyse Uf, Bu sıkıcı havaya dayanamayacağım Yatmaya gidiyorum Ama daha saat 9'u 20 geçiyor Olsun sıkıldım yatakta kitap okurum Hadi iyi geceler kızım İyi geceler büyük anne Sen miydin Can Ne yapıyordun yukarıda Bay o oda hizmetçisi Blanche izinli de efendim Yatak çarşaflarını değiştirdi ha, iyi. Peki bir çarşaf değiştirmek bu kadar sürer mi Demin yukarı çıkarken de görmüştüm seni ee, Şey efendim Bu iş benim görevim olmadığı için pek alışık değilim de Peki peki ee, Bir emriniz var mıydı Hayır odana çıkabilirsin İyi akşamlar efendim Yukarı çıkıp bir kolaçar etmeli Bu kız bir şeyler karıştırıyor gibi geldi bana Döni Neredesin Buyurun efendim Biski getirdim Güzel bırak oraya Konuklar az sonra içecek bir şeyler arar Peki efendim Israr etmek yararsız. Tekrarlıyorum. Tamamıyla yararsız İmzalamayacağım dedim. Kütüphanede kim var Baytose doktor menarla mı konuşuyor böyle Hayır efendim Doktor Menar az Geçen, önce Geçen size yardım etmemi istemiş bulunuyorsunuz Açıkça bildirmemin zamanı geldiği karısındayım Bilmenizi isterim ki Çek defterine sık sık bas vurmak Beni hayli üzmektedir İstediğinizi karşılayamayacağından korkarım İşte vay vay vay İçeride biri bir şeyler çeviriyor Bay Tosya kızmış Yanınızda olmasam beni zannederdiniz ah, Terasta patladım ah, Ben de sizi arıyordum albayım İşte buldunuz Döneyip bana bir viski soda verin Başüstüne efendim Bayan Eren Küçük hanımla büyük annesi odalarına çıktılar Öf, Sıkıldım Bilardo oynar mıydınız benimle? Oh, güzel fikir Döney içkileri bilardo salonuna getir Başüstüne Bu akşam başka bir ihtiyacınız olacak mı? Hayır Döney hayır. İşte bu güzel Ne dedin? Yok bir şey efendim Buyurun albayım biz de gidelim Herkes gitmiş Ortalık karanlık kim o kim yaktı elektriği Benim efendim uşak dönün. Ay, Ne var ne istiyorsun ödümü patlattın Özür dilerim küçük hanım Odama çekilmeden önce bay Tose bir şey istiyorlar mı diye soracaktım Gerek yok gidebilirsiniz Ben de şimdi kendisine iyi geceler diledim Bana kimse beni rahatsız etmesin çalışıyorum dedi Peki efendim Yarın sabah kalkınca söyleyin amcamı saat onda tenis kortunda bekliyorum İyi geceler dönün İyi geceler küçük hanım Öf. Tam da yatıyordum Kim o Açın doktor neler Tanrım ne korkunç olay Hemen polisi aradım nerede Kim nerede efendim Bay Tosse, Bay Tosse Evet efendiniz nerede Bir şey anlayamıyorum doktor bey Neyse neyse toparlayın kendinizi 10 dakika önce siz telefon edince Ben mi telefon etmişim kime Bana Bay Tosse'nin öldürüldüğünü bildirdiniz of. ya Aman Tanrım ne diyorsunuz? Efendim mi öldü mü? telefonda söylediniz hem... ben, ben mi? Ben kimseye telefon falan etmedim Dönü kendine gel İnanın etmedim efendim ya, Neyse neyse Bay Tose iyi ya ona bir şey olmadı değil mi? Bildiğim kadarıyla olmadı Ama bağışlayın lütfen Size telefon eden kimse gerçekten benim adım mı verdi? Kız kardeşim ve Bay Burakoli ile oturmuş konuşuyorduk Telefon çaldı açtım Tıpkı senin sesine benzeyen bir ses Doktor Menar'ın evi mi? Ben Ben Baytose'nin uşağı Döni Çabuk gelin efendim Baytose öldürüldü dedi Gerçekten hiçbir şey anlayamıyorum efendim Bu korkunç bir şaka Eminim burada kimse böyle bir şeye kalkışmaz Kuşkusuz haklısınız alçakça bir şey bu Albay Pako ile Sekreteri Raymond neredeler? Bilardo salonundalar efendim Hanımlar ise odalarına çekildi Kütüphanede telefon vardı değil mi? Evet efendim İyi, iyi. i̇yi ama Bu kapı kilitli Kilitli mi? Olamaz Müsaade eder misiniz? Kapı içeriden kilitli. Bay Tose çalışırken çalışırken kalmış olacak. Biraz garip ama evet öyle olacak. Ee, Tose! Bay Tose! Tose! Bütün evi ayaklandıracağız. Buradan pek kimse duymaz efendim. Tose! Tose! Ben Menar doktorunuz. Açın lütfen! Hiç hoşuma gitmedi bu. Ee, haklısınız. Bu evde görülmüş bir şey değil bu Cevap vermiyor En iyisi bu kapıyı kırmak Yardım edin bana Merak etmeyin her üstüme alıyorum <gülüyor> oh. Aman tanrım Sırtından bıçaklanmış Çabuk çantamı getir bana Buyurun efendim Hemen Bay Raymond'u bul Barışlı efendim <gülüyor> Bay Raymond Bay Raymond ne var döneyim Ne oluyor Nasıl oldu bu Lütfen lütfen sakin olun Madem siz polise haber vermişsiniz Bay doktor Neredeyse gelirler Ben bahçe kapısının ışıklarını yakayım Remo, Size sakin olun dedim Hepimiz soğukkanlı olmalıyız Bakın albayım ne kadar sakin Olacak isteğim, olacak isteğim Raymond Lütfen kendine hakim ol Bayan Emili ile torunu Elan duymadılar daha değil mi Yarına kadar onlara haber vermesek iyi olur Değil mi Raymond Evet öyle yapmalıyız efendim Polis gelinceye kadar en iyisi hiçbir şeye dokunmamak Bir şey yapmamak Bay Raymond komiser David geldi İyi akşamlar baylar İyi akşamlar komiser işte burada Bakın oh, Müthiş bir şey bu Bay Tosse gibi saygıdeğer bir adama Cesede el sürülmedi ya Katiyen muayene etmeden öldüğünü anladım Her kim olursa olsun burada herhangi bir şeye dokunuldu mu Ben buradayken hayır Cesedi bulduğumuzdan bu yana da buradan ayrılmadım Savcıya haber vermeden önce ilk bilgileri toplamalıyım Şimdi cesedi kim buldu Uşak Dönü ve ben Önce Dönü'den bir telefon aldım Ben kimseye telefon filan etmedim Bir dakika Dönü evet Dönü telefon ederek bana Bay Tose'nin öldürüldüğünü bildirdi Hemen geldim şu kapı içeriden kilitliydi Dönü'nün yardımıyla kapıya yüklenerek girdik ve cesedi gördük Dönü cinayetin işlendiğini nasıl anladınız da telefon ettiniz doktora Ben bir şey anlamış değilim Bay Komiser Telefon filan da etmedim dedim size Hizmetçiler tanıklık edebilir bana ya, Garip ben bir şey anlamadım Doktor peki dönenin sesini nasıl tanıdınız? Telefondaki ses ben döneyim deyince doğrusu kuşkulanmadım e, Peki peki Şimdi de şunu öğrenelim Bay Tose'yi canlı olarak son kez kim gördü? Kim mi? E, durun bakayım bu şey olmalı Ben evet. biliyorum Bayan Eli Bay Komiser Bayan Elin mi? E, evet Bay Tose'nin yeğeni Elen. Bir dakika Bay Tose'nin yeğeni Bayan Elen. Evet saat ona çeyrek vardı Odasına çıkmadan önce amcasıyla görüştü Peki peki Öyleyse onunla konuşalım Cinayetten haberi var mı Hayır Bay Komiser İyi şimdilik haber vermeyin Ben söylersem sorularıma daha iyi cevap alırım Bay Raymond Lütfen ona geldiğimi söyler misiniz Tabii Bay Komiser Tabii. Sizce doktor ölüm ne kadar zaman önce vuku bulmuş olabilir En az yarım saat Belki de biraz daha fazla Biraz ayrıntıya girelim isterseniz Kapı içeriden kilitliydi demiştiniz değil mi Evet Komiser Ya pencereler Biz içeri girdiğimizde açıktı Sonra doktor emredince kapattım Demek açık buldunuz Peki Ah bayan Elen biraz sonra gelecek Ona aynen tembih ettiğiniz gibi söyledim komiser Öyleyse şu kapıyı kapatıp biz de dışarı çıkalım Salonda konuşuruz Peki efendim buyurun, buyurun. Teşekkür ederim Teşekkür ederim Dönün Bugün gündüz ya da akşamüstü bahçede yabancı birilerini gördünüz mü? Hayır bay komiser Ya servis kapısında? Ee, onu bilemeyeceğim Gidip sorayım hizmetçilere bir, bir dakika o benim işim Siz sadece hizmetçileri buraya çağırın o kadar Hepsini Cinayete dair tek kelime söylemek yok tamam mı? Aa durun durun Garajın yanında iki polis göreceksiniz Söyleyin biri bahçe kapısında öteki de kütüphanenin penceresinin altında beklesin Hadi Hadi hemen gidin ve dönün Bekliyoruz ya siz efendim sizin adınız Paco Albay Paco Ben sadece konuğum efendim Peki Adı Paco mesleği Albay Evde konuk olarak bulunuyor evet. Ne var ne oluyor baylar Rahatsız ettiğim için özür dilerim bayan Alan Acaba bana yardımcı olabilir misiniz Nasıl yardım edebilirim size Ne var ne oluyor ee, Şöyle efendim Uşak dönünün ifade ettiğine göre Amcanızın odasından bu akşam çıktığınızda Saat ona çeyrek varmış Doğru Saat de doğru mu? Aşağı yukarı ona geliyordu Saate bakmadığım için kesin olarak söyleyemeyeceğim Ne olduğunu niçin söylemiyorsunuz? Size bunu nasıl söylemeli Ne belki? oluyor bir şey gizleniyor benden burada Amcanız Bay Tosse maalesef Öldürüldü Nasıl? Ve muhtemelen siz onun yanından ayrıldıktan birkaç dakika sonra oh, tanrım Olamaz Doktor mi? lütfen benimle kütüphaneye kadar gelir misiniz Sormak istediğim birkaç şey daha var Gayet tabi buyurun ee, Bayan komşer Bu komiser size karşı pek de incelikli davranmadı Nasıl demeli İnanılmaz korkunç bir şey bu Hepimiz sarsıldık Ama bir şeyler yapmalıyız burada böyle oturup durmak olmaz Amcam içeride Benim küçük Elen'im Polis burada bırakalım onlar bu Biz işi bir şeyler yapmalıyız Yarın işe savcı da el koydu yarın, yarın katil uçup gitmiş olacak Zaman kaybediyoruz Hayır ne olacaksa şimdi olmalı Bay Raymond Buyurun küçük hanım Derhal Bay Bracoli'ye haber vermeli Ben telefon ederim İyi ama Özel dedektiflere güveniniz yok mudur? Sadece romanlarda hayatta pek güvenmem Hele bu farfaracı İtalyana Evet biraz ağzı kalabalık biri sen ne zaman geldin döneyim görmedik Komiser çabuk gidip gelin demişti ya İyi bir şey bu tanrım Hala kabus görür gibiyim Müthiş ki müthiş Ben dönünceye kadar bu kütüphaneye kimse girmesin Siz göz kulak olur musunuz doktor Merak etmeyin komiser Pencereleri kapatıp içeriden sürgüledim Şimdi hizmetçileri sor diye çekeceğim neredeler Hepsini bodrum katında topladım Oldu. Gelin benimle birlikte dön Enerjik bir adam Hiç vakit kaybetmiyor işini de iyi biliyor Demin içeride her şeyi inceden inceye gözden geçirdi Fazla güveneme. Ben de kusura bakmayın ama sizin o Bracoli'ye güvenemiyorum Bay Bracoli amcamla sıkı fıkı olmuştu Bilirsiniz Bay Tosse öyle kolay kolay dost olmaz biriyle Eminim Bracoli bize yardım edecektir Ama Bayan Elen Polis olaya resmen el koydu bir defa Onu yardıma ikna edeceğim bir şey unutuyorsunuz bayan Alan. Cinayeti haber aldığımda o da benim değildi yanımdaydı Kendisini de buraya getirmek istedim Bana henüz sırası değil dedi İyi demiş Raymond siz de siz Bay Paco da bu adamı istemiyorsunuz Çünkü korkuyorsunuz Ama benim korkum yok ki çağırdım Robert'i sizden iyi tanırım İyi ama yavrucuğum Robert'den söz eden kim şimdi Öyleyse neyin ortaya çıkmasından korkuyorsunuz Doktorun kız kardeşi Henriette amcamın Üvey oğlu Robert'i kasabada görür gibi olduğunu söyledi Siz de hepiniz Robert'den kuşkulandınız Hizmetçileri sorguya çektim. Dönil'in davranışları pek tutarlı gelmedi bana. Doktora telefon etti mi etmedi mi? Santral otomatik olmadığı için bunu postaneden saplayabiliriz. Cinayet aletine de bir daha bakmak istiyorum... ...çünkü o da bana bir tuhaf geldi. Nihayet gelebildiniz Bay Bırakoli. Korkunç. Dehşet verici bir olay bu Bayan Elen. Haber geldiği vakit doktor ve sayın kız kardeşi... ...Anriyet'le birlikteydim. Pek gelmek istemedim. Hani böyle bir durumda bir de ben rahatsız etmiş olmayayım diye... Ama madem beni çağırdınız Size ne bakımdan yararım olabilir acaba Bayan Helen düşündü ki ne de olsa bir dedektif olarak siz Ama polis el koymuş Savcı polis işbirliği yetmez mi Sizin gibi ince eleyip sık dokuyacaklarını sanmıyorum Çok rica ediyorum Bay Bracoli Lütfen bize yardım edin Çok gerekli bu amcam dostunuzdu borçlusunuz İşte bunun için çağırdım Ya haklısınız belki Ama bayan Helen, ben bir işe el attım mı sonuna kadar giderim Evet sonuna kadar İleride her şeyi mahalli polise bırakmadığınıza pişman olmayın sonra Gerçeği öğrenmek istiyorum Bütün gerçeği öyle mi? Pekala kim meşgul oluyor bu olayla şimdi? Komiser David tanıyorum onu Pasaportumdaki bir hata yüzünden liste beni 3 defa karakola götürmüştü Şirin dikkatli bir adamdır ee, Nerede şimdi kendisi? İçeride kütüphanede inceleme peki, yapıyor Peki peki peki Kendisine sizin ricanızı kıramadığımı söyleyeceğim Bayan Eren ee, Bir dakika şu komisere bir bakayım Komiser David iyi akşamlar Büyükannem henüz bir şey bilmiyor ya doktor Hayır ama artık söylemek gerek Siz mi söylersiniz yoksa bu zor işi bana bırakmayayım mı isterdiniz Sanırım en iyisi benim söylemem olacak İzninizle yanına çıkıyorum Ne dersiniz doktor Olan bitenin altında bir şantaj meselesi yattığına inanıyor musunuz sizde Şantaj mı Bunu da nereden çıkardınız ee, Uşak Dönü söyledi az önce Ona göre bunda bir şantaj kokusu varmış Neden böyle dedi ben de bilmiyorum Ben anladım galiba ben içeride Bay Tose ile konuşurken Kapıyı dinlememiş olsaydı şantajdan söz etmezdi Şimdi siz söyleyince hatırladım Şu kapıdan çıkar çıkmaz onunla burun buruna gelmiştim Kütüphanenin kapısı değil mi Bu salondan herkes çekildikten sonra Onun tekrar buraya gelmesine ne engel olabilirdi Hiçbir şey İçeri girip kapıyı ardından kilitlemesine Ve cinayeti işledikten sonra da pencereden kaçıp gitmesine Doğru Yoksa doktor o ne diye telefon etsin Olabilir Belki de telefonu kuşkuları başka yöne çekmek için kullanmıştır Sonra ben gelince de korkuya kapalıp her şeyi inkar yoluna satmıştır Şu tepsinin içindeki cinayet aletine bakın Bir Arap hançeri işlemeli zümrüt kalkmadı. Gerçek bir sanat şaheseri Bay Bracoli bu cinayetin sonucu sandığınız gibi öyle sürümcemede kalmayacak galiba Hançerin kabzasındaki parmak izleri yeterli Bu Arap hançeri albayın Baytose'ye armağan ettiği hançer değil mi? Biz onu kitap ve mektup açacağı olarak kullanıyorduk Evet o Bay Tosse'nin sırtına saplıyken onu tanımamış mıydınız? Tanımıştım e Bunu söylememiştiniz ama bana Albay Pako Yararsız sanmıştım Bay Tose onu kütüphaneye mi koymuştun? Hayır evin ihtiyaç olan her yerinde kullanılıyor Ya öyleyse herhangi biri herhangi bir zaman onu almış olabilir değil mi Bay Sekreter? Evet Bu sorunuzun şu an büyük bir önemi olduğunu sanmıyorum Bay Bracoli Baylar, yarın sabah savcıyla birlikte burada olacağım. Kapıya iki polis bırakıyorum. Bay Barackoli dışında bu eve kimse girip çıkamayacak. Ah teşekkürler komiserim. Bu ile birlikte içeride getiriyorum Bay Raymond. Parmak izleri için. Hepinize iyi geceler. İyi geceler komiserim. Yarın sabah görüşürüz. Bağışlayın baylar. Acaba doktorla biraz baş başa görüşebilir mi? Öteki salona geçelim. Gelin Raymond. Sayın albay, bitişik salondan öteye gitmemenizi rica edeceğim. Evet. Evet. Şimdi doktor lütfen söyler misiniz Bay Tosse Bayan Ferrari ile evlenmek üzereydi değil Bu akşam yemekte bana Bayan Ferrari'nin ölümü üstüne Tam gerçeği söylemediniz Doktorluğun ilkesidir Hastanızın sırlarına saygı göstereceksiniz Bu bilgileri vermek yetkisi Yalnız Bay Tosse'ye aitti Ama bu akşam size Yarında savcıya bildiklerimi söylemekte Artık bir sakınca kalmadı Bayan Ferrari intihar etti Neden Korkunç bir sebep yüzünden Tose bu akşam yemekten önce kadının itirafını anlattı bana Müthiş bir şey Neymiş doktor? İyice merak ettim Kadın Bay Tose'ye bir yıl önce kocasını zehirlediğini itiraf etmiş Gerçek mi? Ee, peki sonra? Biri varmış bunu bilen ve kadına durmadan şantaj yapıyormuş Şantajcının kimliğini bildirmeyi reddetmiş ama 24 saate kalmaz kim olduğunu söyleyeceğine söz vermiş Ama maalesef bu arada hayatına kıymış Bakın şu işe bunu söylemek için mi acaba Bay Tosse sizi akşam yemeğine çağırdı Beni de bu nedenle mi görmek istiyordu Belki de size danışacaktı Hangi konuda Bana Bayan Ferrari'nin açıklamalarından sonra ne yapması gerektiğini sordu Bayan Ferrari'nin kendisine son bir mesaj Bir mektup bırakmadan ölmüş olabileceğine inanmıyordu Kendisine ondan şantajcının kimliğini belirleyen bir mektubun geleceğine kesin olarak inanıyordu İldiğiniz çok meraklı ee, Siz ne cevap verdiniz? Ben de aynı fikirdeydim Hı. Eğer bu konuda herhangi bir haber, bir Hı. mesaj, bir mektup almamış olsaydı Bu işin peşini bırakacak, skandaldan kaçınarak Bayan Ferrari'nin azı hatırasına saygı gösterecekti Çünkü kadın canına kıymakla zaten kendi cezasını kendi vermişti Hı, Doğrusu da bu işin e, Peki sonra sonra? Tam yemeğe oturacaktık ki Uşak Döni, Bay Tosi'ye uzun ve mavi bir zaf getirdi Hı. verdi Bayan Ferrari'nin el yazısını hemen tanımıştım Yemek bitince de beni kütüphaneye götürdü Son derece sinirli ve heyecanlı görünüyordu hmm. Biz kütüphaneye girdikten az sonra Kapının tokmağı hafifçe oynatılır gibi oldu Tose yerinden sıçradı Ben tabi hemen kapıya koşup açtım Görünürde kimseler yoktu Toseyi elimden geldiğince yatıştırmaya çalıştım Doğrusu hiç rahat görünmüyordu Pencerelerin iyice kapalı olup olmadığını Kontrol ettirdi bana Kontrol ettiniz mi bari? Emin olsun diye iyice kontrol ettim Neden böyle davrandı sizce? Ee, bilemiyorum Yemekten az önce de balkon kapısının kapalı olup olmadığını sormuştu siz kütüphaneye girdiğinizde ötekiler neredeydi? Evin bir yerlerinde tabii. Tam yerlerini bilemeyeceğim. Kütüphaneden çıkarken uşak dönüyle burun burnuna geldim. Şaşırmış gibiydi. Sanırım kapıyı dinliyordu. Ona Bay Tosya'nın hangi nedenle olursa olsun... ...rahatsız edilmek istemediğini söyledim. Saat aşağı yukarı akşamın dokuzuydu. Ya da... Ya da beş on dakika vardı dokuza Hayır hayır bahçe kapısından çıkarken kilisenin çanı dokuzu vuruyordu e, Doktor senin yanından ayrılırken Kendisi kütüphanenin neresinde bulunuyordu e, Bir dakika Evet neresinde Koltuğunda oturuyordu Aynen öldürüldüğü yerde yani Evet. Ya mavi zarfı mektup e, Yanındaki yazhanenin üstünde Ama demin içeride her tarafı iyice gözden geçirdim Mektubu da mavi zarfı da göremedim Doktor kendi görüşümüzü kendimize saklayalım ama... ...bu mektup Bay Tosse'nin öldürülmesinde galiba en önemli anahtar. Girin. Zilimi çalmıştınız. Aha, evet. Az önce şu odaya doktorla birlikte girdiğinizde... ...büyük mavi zarflı bir mektup görmüş müydünüz? Hayır efendim. Sekreter Bay Raymond'la Albay Pakoyu buraya çağırır mısınız? Başüstüne efendim. O mektupta belki bayan Ferrari'ye şantaj yapanın adı yazılmamış da olabilir. Öyleyse Bay Tosse'ye neden gönderirsin... Belli ki kadın hayatına kıymadan önce şantajcının kimliğini mektubunda açıklamış Efendim Olabilir Doktor cesedi dikkatle incelemiş miydiniz? Evet Değerlendirmeniz? Bence Tose'nin ardında duran biri bıçağı sağ eliyle saplamış Ölü mani olmuş Yüzünün ifadesi bu darbeyi hiç beklemediğini belirtiyor Ola ki Tose kendisine vuranın kim olduğunu göremedi bile Bizi çağırtmışsınız Bir dakika Cesedi gördüğünüz vakit sizce cinayet ne kadar önce işlenmişti ee, Diyelim Yarım saat kadar önce Belki de biraz fazla Hı. Ama daha fazla değil Sanırım adli hekim de aynı şeyi söyleyecek Pekala. Öyleyse siz gittikten sonra saat 9 Uşağın telefon ettiği saat 10 arası Evet böyle denebilir Ben tam saatini bulurum Görsünler bakalım küçük bir İtalyan polis hafiyesi nasıl olurmuş <gülüyor> ee, Bizi mi çağıttınız Evet İsim verirseniz bu noktada size yardımcı olmak isterim Hangi noktada? Cinayet saati konusunda Saat dokuz buçukta Bay Tose henüz hayattaydı Çünkü o saatte sesini duydum kütüphanede Kiminle konuşuyordun? Onu bilemiyorum Albayı aramaya gelmiştim buraya ki sesini duydum o anda Bilebilir miyim? Ah tabi tabi rica ederim Buyurun Bayan Helen Bay Rayman saat dokuz buçukta onun yanında kim olabilirdi? Yoksa siz miydiniz albayım? <gülüyor> Yemekten sonra Tose'yi ile görüşmedim bir de Peki Bay Raymond sesini duydum diyordunuz Ne söylediğini de duyabildiniz bari Pek az, bir şeye kızmış gibi Hı -hı. Aşağı yukarı şöyle bir şeyler söylüyordu e, Bilmenizi isterim ki çek defterine sık sık başvurmak beni hayli üzmektedir İstediğinizi karşılayamayacağımdan korkarım Neyi karşılayamayacakmış e, İsteğinizi diyordu Demek karşısındaki para istiyordu Garip çok garip Anlayamıyorum bir şey ortada o da Bay Tosse'nin saat dokuz buçukta sağ olduğu Başka başka bir şey bilmiyoruz Hiçbir şey Özür dilerim kapı açık olduğu için konuşmanızı duydum Yardımcı olmak isterim Dönü kapıları dinlemek sizin adetiniz midir? <gülüyor> Neyse buyurun Bayan Elen Bay Tosse ile saat dokuz buçuktan sonra görüştü Öyle mi? Evet Saat kaçtı Bay Dönü? Aşağı yukarı ona çeyrek kala Aha. Bana beyefendinin artık rahatsız edilmemesi gerektiğini söyledi Yatmaya gidiyordu ee, size bunu söylesin diye bayan elini mi görevlendirmiş Bay Tosse? Hayır efendim öyle değil ya? Bay Tosse'ye bir şeye ihtiyaçları olup olmadığını sormak üzere buraya gelmiştim ha. Tam kütüphanenin kapısını tıklatacaktım ki Bayan Elen önüme çıkarak beyefendinin rahatsız edilmek istemediğini söyledi İyi ama doktor da size daha önce Bay Tosse'nin rahatsız edilmek istemediğini söylemiş Bana mı? Şey Hayır e, yani evet söylemişti doktor Kaçta söylemişti doktor hatırlıyor musunuz? 9'a 10 filan vardı ona rağmen tekrar geldin onu rahatsız etmeye Doktorun uyarısını unutmuştum Daha doğrusu yani nasıl demeli Alışkanlık Her akşam o saatte bir emri olup olmadığını sormaya gelirdim de Elimde olmadan Alışkanlıkla gelmişim işte Alışkanlıkla Peki evet Şimdi de sizi dinliyorum bayan Elen Amcama iyi geceler demeye gelmiştim Ona çeyrek kalan Tam olarak söyleyemeyeceğim belki daha geçti Amcanız yalnız mıydı Evet. Kütüphanenin penceresi kapalı mıydı bir şey söyleyemeyeceğim perdeler çekiliydi Ne konuştunuz ee, hı hı. Dedim ki kendisine içeri girince hı. İyi geceler amcacığım ben yatmaya gidiyorum dedim Onu öptüm Sonra çalışacağını bildirerek o da beni öptü Yanından ayrıldım o kadar Kimsenin kendisini rahatsız etmemesini söyledi mi özellikle Ah evet unutuyordum az kaldı <gülüyor> ee, Şey dedi Dönü'ye söyle bir şeye ihtiyacım yok Boş yere gelip beni rahatsız etmesin dedi Ben de çıkarken Dönü'yle karşılaştım ve onu uyardım Güzel çok güzel ya siz albay, yemekten sonra Bay Tosse ile görüşmediğinize emin misiniz gerçekten? Görüşmedim, e, sesini duydum. Sesini mi duydunuz? Nasıl olur? Sizi ilgilendiriyorsa söyleyeyim, e, terastaydım. Saat kaç sularıydı? Dokuz buçuk filandı. Yemek odasının pencereleri önünde püromu içerek dolaşıyor, hava alıyordum. Ben e, Tosse'nin sesini duydum. Anlamadım. Tosse'nin sesini oradan nasıl duyarsınız? E, e, kesiniyordum yani. E, daha doğrusu terasta dolaşırken biraz daha ileri yürümüş olacağım. Neden? Bir kadının uzaklaştığını görür gibi olmuştu. Bir kadının kimin? Şeyin Neyin? Evet önce bayan eline benzetir gibi oldum ama bir gölge gibi geçmişti, beyazlar içinde. Tahmin ettiğiniz? Ne ki. tahmin Ettiniz Pekala Yanılmıştı olabilirdim. Bilirsiniz gece karanlıkta. Kimdi o kadın dersiniz albayım? O gölge de olabilirdi. Neydi? Ee, Şan, o da hizmetçisi. Şöyle arkasından biraz gittim gitmedim. Hah. Bay Toseni sesini duydum. Sekreteriyle konuşuyordu. Benimle mi? Size bu akşam kütüphaneye hiç girmediğimi söylemiştim ya albayım Biliyorum evladım Ben o an için sizinle konuştuğunu tahmin ettim Çünkü terasa çıkmadan az önce Bana Bay bazı kağıtlar götüreceğinizden Söz etmiştiniz Bir şey daha aydınlandı Bay Tosse saat dokuz buçukta odasında biriyle konuşuyordu Ama kiminle Şimdi de hizmetçiyi çağırın bana Başüstüne Yo, Durun bir dakika Bayan Ellen, sizinle küçük bir deney yapmak istiyorum Yardımcı olur muydunuz? Tabi ne gibi? İstiyordum ki siz ve Dönü e, nasıl demeli Yatmaya gitmeden önce Dönü ile karşılaştığınız o küçük sahneyi yeniden e, yaşayabilmenizi rica edecektim Nasıl geçtiyse yani Bu bana has küçük bir yöntemdir de Ya peki nasıl isterseniz Çok teşekkür ederim Buyurun e, Yalnız aynen nasıl geçtiyse öyle rica edeceğim peki. Ee, Balkon kapısının perdeleri çekilmiş elektrikler söndürülmüş Neden? Odama çıkmadan önce daima söndürüyorum. Anladım neredeydiniz siz ee, Tam ah, şuradaydım Güzel peki bayan Elen neredeydi Kütüphanenin kapısındaydı. Evet oradaydı Kapıyı henüz çekmiştim Evet ben ışıkları yakınca küçük hanımın eli kapının tokmağındaydı Peki peki Hadi oynayın lütfen artık şu küçük komedi Evet peki. He, Kim yaptı elektriği Benim efendim uşak dönüyor Ne var ne istiyorsun ödümü patlattın Özür dilerim küçük hanım Odama çekilmeden önce Bay Tosya bir şey istiyorlar mı diye bakacaktım Gerek yok Dönü gidebilirsiniz Ben de şimdi kendisine iyi geceler diledim Bana rahatsız edilmemesini çalışacağını söyledi. Peki efendim Bu kadarı yeter mi Bay Bratman'ı Fevkalade fevkalade oynadınız Dönü perdeleri kapatmaya geldiğinizde Balkon kapısı açık mıydı değil miydi Açıktı efendim kapattım Peki şimdi çağırabilirsiniz hizmetçi Başüstüne efendim. Başlayayım. belki ben geri zekalıyım Ama bu deneyin yararını kavrayamadım Neyse Akşamın o saatinde bir hizmetçinin terasta bahçede dolaşması normal bir şey mi? Belki de bir sevgilisi vardır onunla buluşacaktır Öyle mi Bay Sekreter? Öyleyse o adamı hemen bulmalıyız ee, Bay Toze'nin oda hizmetçisini getirdim hı hı. Küçük hanım beni mi çağırmışlardı? Ee, hayır Bay Brakoli çağırdı seni Adınız Can? Evet efendim Bu gece bahçeye çıktığınızda saat kaçtı? Bahçeye mi? Ben mi? Hı. Nasıl yani? Ama... Yalan söylemenize hemen engel olmam gerekiyor anlaşılan. Albay Pako sizi görmüş. Evet, bahçeye çıktım. Niçin? Posta kutusuna mektup atmaya git. Peki saat kaçtı biliyor musunuz? 9'a çeyrek falan vardı efendim. Bahçede herhangi biriyle karşılaştınız mı bir erkekle? Hayır, kimseyi görmedim. Kaçta döndünüz? buçuk. Neden? Ee, biraz hava aldım bahçede. Efendiniz Bay Tos, şu masanın üstünde duran bir kitabın arasındaki Arap hançeriyle öldürüldü. Doktor sizi bu akşam buralarda gördüğünü söyledi Evet evet efendim Hı. Bardakları kadehleri tepsiye koymuştum Peki kızım gidebilirsin Sen de dön. Peki şimdilik hizmetçiye inanmamız gerekiyor Belli ki herkes kim olursa olsun Hangi saatte olursa olsun o bıçağı alıp Neyse Bayan Elen sizi daha fazla tutmak istemiyorum Büyük annenizin haberi var mı bu olan bir tane de? Evet söyledim bitkin durumda Sanırım onu bu akşam rahatsız etmek istemiyorum Çok geç oldu Yarın görüşürüm kendisiyle Oho, Günaydın Bay Komiser Doktorla birlikte geldik Günaydın Komiser Günaydın Doktor Bay Brakoli sizi tekrar gördüğüme sevindim Ben de gidiyorum yani Biraz geç kaldım galiba Savcı çok erken geldi Soruşturdu ve gitti Yarın yine gelecek Tutuklama yaptı mı? Hayır bu işle ilgileniyorsanız size önemli bir haberim var ha, Öyle mi? Anlatın sevinirim Telefon edilen yeri ortaya çıkardık Doktor Menara Antip'te bir kahveden saat 13 çeyrek geçe telefon edilmiş Tren istasyonunun hemen yanı başında bir kahve Saat 10.30'da da Marsilya'ya bir gece treni varmış Telefon eden kimmiş? Ha, onu çıkaramadık Hı. O kargaşada telefon edip trenlerden birine atlayıp giden birini bulmak kolay olmasa gerek Şaştığım şu Telefon etmesindeki amaç neydi? E, mutlaka bir sebebi vardır <gülüyor> Çok ilgi çekici bir olay bu Hı, Pek o kadar da değil Daha doğrusu bu aile için yüz karası bir olay Ben buralıyım Bay Brakoli Ve Bay Tose'nin üvey oğlu daha çocukluğundan tanırım Hı. Üvey babası Tose'yi sevmezdi Annesinin Bay Tose ile evlenmiş olmasını Hiç bağışlayamamıştı Sonra da annesi ölünce büsbütün sapıttı Eğer katil o çıkarsa Üzülürüm ne yazık ki bütün şüpheler de onun üzerinde toplanıyor Öyle mi bir yanlışlık olmasın Ne gibi deliller var İlçede Beyazat Oteli'nde kalıyormuş Dün akşam saat 9'da oradan ayrılmış Saat 9.30 sıralarında da bu evin çevresinde görülmüş Sonra bir daha da gören yok Parayı olan ihtiyacı da bilinen bir şey Şimdilik her şey aleyhinde İyi çalışmışsınız dün akşamdan beri komiser Bay Tosse'yi en son saat ona çeyrek kala yeğeni Bayan Elen görmüş değil mi? Siz öyle diyorsanız öyledir Saat 10.30'da da doktor Bay Tosse'nin yarım saat kadar önce öldürülmüş olabileceğini söylüyor Daha fazla da olabilir dedi Olsun Bakın da bakın. Dün akşam 9.45 ile 10 arasında bu evde bulunan herkesin nerede olduğu ve ne yaptığını gösteren bir liste çıkardım Alın bir örneği var bende nasıl olsa Teşekkür ederim komiser Bahçe kapsının tam karşısındaki evde bir kadın oturuyor O görmüş Robert'i bahçeye girerken e, Saat kaçmış? Tam dokuzu yirmi beş geçiyormuş hmm. Bence olay şöyle Robert tam dokuz buçukta buraya varmış Sekreter Raymond Kütüphanede Bay Tosya'nın sesini duymuş ya Para isteyen birine çıkışıyormuş. <gülüyor> e, Robert'in de para sıkıntısı biliniyor Reddedilince Robert şu kapıdan terasa çıkmış Terasa sinirli sinirli gezinirken Kütüphanenin gene terasa bakan açık penceresinden Bayan Ellen'in amcasına iyi geceler dilediğini görmüş O sırada Albay Paco ve Sekreter Raymond Bilardo salonunda Ellen'in annesi Bayan Emily de yatmaya çıkmış <gülüyor> Robert geri dönmüş Salondan ara pançerini almış Kütüphaneye girmiş gerisini biliyorsunuz Evet <gülüyor> Kütüphanenin penceresinden kaçmış gitmiş sonra otelde de hiç uğramadan doğru antip istasyonuna gitmiş Ve orada bir kahveden doktora telefon etmiş Neden telefon ediyor? İşte ben de buna akıl erdiremiyorum dedim ya size <gülüyor> Ama katiller bazen böyle garip şeyler yaparlar Yani siz şimdi onun Marsilya'da mı bulunduğunu söylüyorsunuz? Hmm, herhalde Telefon etti ve trene atlayıp gitti e Belki de bir şaşırtmaca bu Ne Olabilir Siz ne dersiniz Bay Bracoli? E, bilemem. Yalnız şunu derim Telefonun amacını öğrenirsek cinayetin sebebi de açıklanmış olacak Bence hançerin kabzasındaki parmak izleri daha önemli Baktırdık dün akşam burada bulunan kimselerden hiçbirinin parmak izine uymuyor Şimdi yalnız Robert'in parmak izi kaldı Yakalanınca onunkilerle de karşılaştıracağız İyi günler Savcı beni bugün bir tutuklama emriyle Marsilya'ya gönderiyor Robert'i bulursam alıp getireceğim bütün karakollara telefon edilip eşgali verildi. Güle güle komiser. Başarılar komiserim. Robert Düklen, Üvey oğul Ben Uşak Dönizan altında kalacak diye beklerken bakın ne çıktı. Zavallı Robert. Siz de inanmıyorsunuz onun katil olduğuna diyeyim? Gerçeği öğrenmek ister miydiniz doktor? Evet. Her şey onun katil olduğunu gösteriyor. Bir dakika. <gülüyor> ne dediniz? Komiser haklı. Deliller ortada. Bayan Elen'e katili bulacağıma söz verdim ama o nişanlısı Robert'in susuz olduğuna inanıyor. Bana mavi zarflı bir mektuptan söz etmiştiniz. O mektup dışında kütüphanede her şey yerli yerinde mi? Evet sanırım. Sizi, siz mi çalmıştınız? Aa, evet. Kütüphaneye girin ve Bay Tosya'yı ölü olarak bulduğunuz andaki gibi her şey yerli yerinde mi? Bakın. Ee, perdeler çekili, elektrikler açıktı. Ee, evet, evet. Başka? Şu koltuk yazım aslının tam karşısında Nasıl gösterin İşte böyle efendim Emin misiniz Evet efendim Çok garip kimse bir koltuğu bu şekilde koyamaz Doktor dün akşam Bay Tosen'in yanından ayrılırken Bu koltuk böyle mi duruyordu Hayır hayır eminim böyle değildi Garip <gülüyor> Cidden çok garip Günaydın Bay Brakoli. Günaydın Bay Raymond Dün gece bu koltuk böyle çekilmiş miydi farkında mısınız? Bilmiyorum dikkat etmemişim Önem yok Asıl bilmek istediğim son günlerde Bay Tosya'yı yabancı birinin ziyaret edip etmediğidir Ne dersin Dönü? Bir dakika efendim Evet Geçen pazartesi genç bir adam geldi satıcıydı galiba Bir şey satıyormuş Tarif edebilir misiniz? Ee, sarışın ufak tefek lacivert elbiseli terbiyeli ah. ciddi bir adamdı <gülüyor> Ben de hatırladım Ama Dönü Bay Bracoli'nin öğrenmek istediği öyle biri olmasa gerek Efendim Bay Tose iyi bir ses alma aleti Bir teyp almak istiyordu İşlerini kolaylaştıracakmış Nistteki mağazaya telefon ettim bir satıcı gönderdi Evet önemsizmiş peki Mersi döneyim ah, Pardon Bay Raymond unuttum Bay Masubur geldi sizinle görüşmek ah, istiyorum İzninizle Masubur? Evet ailenin noteri Sekreter Raymond için epey zahmetli günler Uzun süredir burada mı çalışıyor? Hemen hemen iki yıl oluyor <gülüyor> Zeki bir çocuğa benziyor Tose onun için çok yetenekli bir sekreter derdi Ah siz burada mıydınız Bay Birakoli? Ooo günaydın Bayan Elen Günaydın Albay Ben de sizi arıyordum Komiser ve savcı bu sabah çok erken geldiler Beni sorguya çektiler Evet biliyorum cesaret Sinirleriniz hakim olun lütfen Büyükanneniz nasıl kendisiyle görüşebilir miyim artık? Tabi noterle konuşuyordu haber vereyim Albayım dün gece bu koltuk böyle çekilmiş miydi ne dersiniz? Bu koltuk e, hayır elimi bile sürmedim... ...hem neden sürecekmişim? Peki albayım ya şu patiska parçası ona ne dersiniz? Bilmem <gülüyor> mi? Nereden çıktı o patiska parçası? Size iyi bakın doktor... ...bunu bahçedeki serada koltuklardan birinin altında... ...bir dal parçasına takılı buldum. Yırtılmış bir mendil parçasına benziyor. Hiç çamaşırcı bir mendili böyle itina ile kol alamaz. Bakın ne diyeceğim doktor... ...cinayet saatinde nerede olduğu iyice saptanmamış biri var. O da hizmetçisi Jean. Ama unuttunuz mu bay bırak o evet, gece? Evet dokuz buçukta posta kutusuna mektup atmaya gitmiş... ...ya oraya gideceğine biriyle buluştuysa... ...bahçedeki o güzelim tam aşıklara göre bir yer. Oo, aziz doktor. Tanıştırayım. Bay Masurur. senin noteri ve büyük dostu. Bu bay da... Ee... Bay Bracoli, büyük anne. Ah, evet, Bay Bracoli. Robert'in peşine düşmüş öyle mi? Onu arıyor tabii. Hayır, büyük anne, katili arıyor. Bayan Emile, dün gece odanıza çıktığınızda... ...saat kaçtı acaba? Saat mi? Hı. Bilmem. Hatırlamıyorum... Çok erkendi Torununuzdan önce mi sonra mı Tabi önce o daha oturuyordu Saat dokuz buçuktan önce yani ee, Şey e, evet. yani bilmem Saat evet, dokuzu yirmi ta... geçiyordu Büyük anne büyük saate bakarak size dokuzu yirmi geçiyor demiştim ya Aa, Doğru şimdi hatırladım Öyle yorgundum ki Erken yatmayı doğru buldum ee, Evet dokuzu yirmi geçiyordu Şu teras kapısı açık mıydı Bilmem Aa, Büyük anne nasıl bilmezsiniz Terasa çıkmıştınız ya Hatta orada albay pakoyu gördüğünüzü söylemiştiniz Nasıl Aa, Evet evet Gecenin karanlığında terasta ne arıyor albay diye düşünmüştüm Peki giderken kapatmış mıydınız teras kapısını Hayır o işlerle dönü meşgul olur Doktor Arap Hançeri şu masanın üstündeki kitabın arasındaydı demiştiniz değil mi Evet oradaydı Evet Bayan Emili yatmaya giderken bıçak hala kitabın arasında mıydı Hatırlamıyorum bakmadım Ama o kitabı siz okuyordunuz Aa, Yemekten önce kitap elimde miydi acaba Neyse neyse Nasılsınız Bay Noter Teşekkür ederim Bay Tosse'nin noteri olduğunuza göre kendisinin vasiyetnamesini biliyorsunuz kuşkusuz Onun için burada bulunuyorum zaten <gülüyor> Soruşturmayı özel de olsa yürüttüğüm için kimlere ne kaldığını kısaca açıklayabilir misiniz? Evet, varislerden biri olarak ben şahsen izin veriyorum ee, Ayrıntılara ve hukuksal terimlere yer vermeden söyleyebilirim ki Uşak ve hizmetçilerine ayırdığı az bir miktar paradan sonra Sekreteri Bay Raymond'a 100 bin frank ee, bayan Emily'e 750 bin frank, Bayan Elene 500 bin frank bıraktı. Bunlardan başka tüm servetini içindeki eşyalarla birlikte bu villayı da üvey oğlu Robert Düklen'e bırakıyor. Ya. Hmm. Bay, tosenin serveti ne kadardı? Oldukça büyük. Robert Düklen çok zengin bir adam olacak. Ee, bayan Emily, çok acele ihtiyaçlarınız için size ufak bir avans verebilir miyim? Sanırım bu biraz bekleyebilir Ben dün Bay Tosse'den zorunlu giderler için 20 bin frank almıştım Pardon Bay Bracoli Bay Tosse'nin üstünden para çıkmış mıydı acaba? ay çıkmadı Peki bu para nerede bulunuyordu? Bay Tosse'nin yazıhanesinde mi? Hayır, odasında bir çekmeceye koymuştu Ertesi sabah bana vereceğini söylemişti Bay Raymond, lütfen o parayı getirir misiniz? Maalesef Bu sabah ilk işim o paraya bakmak oldu zaten Yerinde yoktu. Ölüse ya dün akşam bir yere harcadı onu ya da ya da çalındı. Ee, dün akşam Bay Tosse'nin yatak odasını kim hazırladı? Oda hizmetçisi Jan. Peki, ayrılmak üzere olan bir hizmetçi var mı? Sanmam. Ah evet durun, hizmetçi Can ayrılıyor. İzin verir misiniz? Bu kız ne zaman söyledi ayrılacağını? Bay Tosse dün ona yol verdi. Ya peki sebep Bilmiyorum kendisine sorsanız daha iyi olur Buyurun efendim Dönün hizmetçiye söyleyin lütfen gelsin Başüstüne <gülüyor> ee, Unutmayın ki Bay Tosse bu parayı dün gece vermiş olabilir Ve bunun da cinayetle yakından ilgisi bulunabilir Bulunabilir de bulunamaz da Beni mi çağırmıştınız efendim Evet ayrılıyor musunuz öyle mi Evet efendim Niçin e, Bay Tosya'yı kızdırmıştım. Hı. Temizlik yaparken yazıhanesinin üstündeki kağıtları alt üst etmişim. E, Bay Tosya son günlerde çok sinirliydi. Önce beni azarladı. Sonra gittikçe kızarak başka yerde iş aramamı söyledi. Dün akşam onun yatak odasına çıktınız mı? Evet efendim. Her akşam çıkar mısınız? E, ara sıra efendim. Öteki hizmetçinin izin günüydü. Onun yerine çarşafları ben değiştirdim. E, zaten Bayan Elen beni gördü. Ona da açıklamıştım bunu. Öyle mi? Bayan Elen dün akşam neden söylemediniz bana? Bilmem. Bu hava içinde... Daha doğrusu buna pek önem vermemiş olacağım Neyse Bakınız Bayan Can Dün akşam Tosse'nin yatak odasından çalınan büyük bir para söz konusu Büyük bir para mı? Hı -hı. E, haberim yok benim Eğer o parayı el sürdüğüm için kovulduğumu sanıyorsanız yanılıyorsunuz Bay Tosse size dün yol verdi değil mi? Evet efendim Kütüphanede ne kadar kaldınız onun yanında? E, bilemiyorum 20 dakika ya da yarım saat kadar Yarım saat ha? <gülüyor> Peki gidebilirsiniz ne dersiniz bu hizmetçi kız için Sayın note Güvenilir biri değil Ya yol verme hikayesine? İnsan bir hizmetçiyi olmak için onunla yarım saat görüşüm. <gülüyor> ben polis müfettişi değilim ki Neyse e, Bayan Emel'i size akşamüstü Gerekli avansı veririm Bağışlayın gitmem gerek Güle güle Bay Masuk Herkese iyi günler Hoşça kalın. Güle güle e, Kimse ayrılmasın lütfen Sizden özel bir ricada bulunacağım Bayan Eren Benden mi? Evet Lütfen söyler misiniz... ...nişanlınız Robert nerede? Robert mi? Hı hı. Ama bilmiyorum ki nerede olduğunu... ...15 gündür Paris'te. Robert Düklen dün bu ilçeye geldi... ...onu bahçede görmüşler. Neden geldi buraya Bayanelen? Gizli bir mı? Robert gelmişse benimle buluşmaya gelmedi. Nişanlısıyla buluşmaya gelmedi demek. Kiminle buluştu öyleyse. Bay Bracoli ister inanın ister inanmayın... ...size Robert'i 15 gündür görmüyorum dedim. Robert Düklen beyaz at oteline inmiş. Oradan dün gece saat 9'da ayrılmış... ...bir daha dönmemiş. Bakın Bayan Helen size bir kere daha yalvarıyorum Lütfen söyleyin Robert nerede saklanıyor Bay Bracoli size şerefim üzerine yemin ederim ki Nerede olduğunu bilmiyorum Peki Bayan Elen Size inanıyorum Öyleyse sizler söyleyin Bayan Emirli, Sayın Albay, Doktor, Bay Raymond Sizler söyleyin Robert Düklen nerede Nereye saklandı lütfen Gerçeği söyleyecek kimse yok mu Yok demek Peki öyle olsun Nasıl olsa bulacağım gerçeği Nasıl olsa Bu sabah baskına vuradık galiba Doktor arkasından da komiser Günaydın Marsilya'dan döndünüz demek Umarım haberler iyidir Hayır Doğrusu hiç şansım yokmuş Ya Üzüldüm bay komiser ama siz de şansım yok derseniz, kimsenin şansı kalmadı demektir. <gülüyor> Sağ olun, iltifat ediyorsunuz. Savcılık bütün istasyonlara, bütün çıkış kapılarına Robert'in eşkalini bildirmiş. Paris'teki evi ve gitmesi muhtemel her yer göz altında. Polis ve jandarma her yerde alarm durumunda. Bagajı parası hiçbir şey olmadığı için çabuk yakalanır. Kuşkusuz. Siz dünden beri sanırım ona dair hiçbir ipucu elde edemediniz. Epek o kadar da değil komiser. Ee, bir fikir edindim ama henüz söyleyecek kadar olgunlaşmadı ee, Bakın size ne göstereceğim Şu kağıda aldığım notu dinler misiniz? <gülüyor> Polis üç günden beri trajik sonu bilinen Bay Tosin'in üvey oğlu Robert Dükle'ni arıyor Oysa Bay Robert dün akşam Marsilya'da Brezilya'ya gitmek üzere bir şilebe binerken yakalanmıştır Ne diyorsunuz siz? Ama Robert Marsilya'da değilmiş ki Hayır Robert Marsilya'da değildi Size söyledim ya orada bulamadık diye Bağışlayın ama sağır da değilim bu dalada Öyleyse ne demek oluyor bu Elinizdeki haber tümüyle uydurma Sizde komiser ben de sevgili doktorumuzda Onun cici kız kardeşi bayan Henriette de, Bunun uydurma olduğunu biliyoruz Ama Nice Sabah gazetesi de Bu gazeteyi okuyan yilla sakinleri de bilmiyor O halde bu küçük haber çok önemli sonuçlar doğuracaktır Aziz dostum bırak oli. Ben belki son derece aptal bir insanım Estağfurullah Ama bu uydurma haberin bizler için ne gibi sonuçlar doğuracağını anlayamıyorum Beyninizin gri maddesini iyi çalıştırmıyorsunuz da ondan Olsun Benim bildiğim şimdiye kadar tek gerçek Bay Tosse'nin o gece ona çeyrek kalıya kadar hayatta olduğu Onu çeyrek de öldüğüdür Kabul etmiyor musunuz? Kanıtlanmayan hiçbir şeyi kabul edemem Kanıtlandı ya Bayan Elen'in tanıklığı ne oluyor? O saatte amcasına iyi geceler dilemiş olması mı? Ben bir kadının sözüne kolay kolay inanmam doktor Hele bu kadın çok sevimli ve güzel olursa Ben Efendim? izninizi rica ederim Aa, Güle güle komiser güle güle ee, Vaktiniz var mı doktor? Elbette buyurun Bayan Elen'i bekliyorum Telefon etti. az sonra burada olur Buraya evinize mi gelecek? Eh, i̇yi düşündünüz mü bilmem O villada Bay Tose'nin ölümünden çıkar sağlayacak bir sürü insan var Bayan Elen büyük annesi sekreter Raymond Hadi canım herhalde Raymond'un yüz bin frank Neden için... olmasın ben yüz bin frank içinde adam öldürüldüğünü gördüm Bayan Elen ve bayan Emily geldiler Buyursunlar hoş geldiniz Nasılsınız O, albayım da şereflendirmişler İyi günler efendim İyi, İyi günler, günler. Günaydın. Günaydın doktor İyi günler <gülüyor> Başlayayım bayan Elen Acaba baş başa küçük bir görüşme yapabilir miydik? Ne demek bu? Kimse çıkmasın dışarı Albay Pako gitmeyin rica ederim Nasıl isterseniz Bayan Elen Sizin çıkarınızı gözetmiştim Ben bahçeye çıkabilirim Hayır kalın Nasıl isterseniz Fekala Bayan Elen Geçen akşam sizden gerçeği söylemenizi rica etmiştim Hatırlıyorsunuz değil mi? Hı hı. Size amcanıza kütüphanede iyi geceler demediğinizi Uşak dönü Sizi gördüğü vakit merdivende olduğunuzu söylüyorum Nasıl? Durun işinizi kolaylaştırayım Bay Tose'nin yatak odasına sakladığı yirmi bin frangı Siz aldınız değil mi? Efendim neler söylüyor bu adam elen? Evet Ben aldım Evet Öğrendiniz işte Çok şükür kurtuldum Üç gündür ne eziyetler çektim bu yükün altında Evel Dinleyin albay Büyük annemle birlikte amcamın evine geldiğimizden beri neler çektik biliyor musunuz? Kırk paramız yoktu Ne yalan dolanlara başvurduk Bunları düşündükçe utancımdan yerin dibine geçmek istiyorum Zaten beni Robert'e de bunlar yaklaştırdı O da meteliksizdi Paraya ihtiyacımız vardı Öyle bakmayın bana albay Evet hırsızım ama yalancı değilim Masum kız rolü oynayamam Beni anlayamazsınız Bay Bracoli. Aldığım parayı ertesi gece yerine koymak istedim ama hol kapalıydı, giremedim. Biliyorum. Ben kapattırdım. Cinayet gecesi amcamla kütüphanede konuşmadım. Yalan söyledim size. Paraya gelince istediğiniz kararı verin. Onu çalmış olmaktan başka hiçbir şey beni utandıramaz. Elen, yavrucuğum, lütfen. Gel şöyle bahçeye çıkalım biraz. Bay Bracoli, buyurun albayım. Bayan Elen o parayı ne görmüştür, ne de almıştır. Robert kurtarmak umuduyla yalan söylüyor Gerçek şu ki Bay Tose o parayı bana şimdi açıklayamayacağım Bir işi yerine getirmem için vermişti Al Bay Pako bu küçük komediyi Çok güzel oynadınız ama Ne yazık ki ben hoşgörülü bir seyirci değilim Parayı bayan elen aldı Sizinki sadece takdire değer bir jest efendim Sizin takdiriniz beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor Öyle mi peki Ne var ki bir şeyler saklamaya çalıştığınızı da anladım Bay Pako siz bayan Elen'i seviyorsunuz Ne dediniz Biraz fazla ileri gitmiyor musunuz Herkesten gizlemeye çalışıyorsunuz bunu Soylu bir davranış Ama brokolinin şu fikrini de yabana atmayın Madem seviyorsunuz Hiç değilse ondan saklamayın. Ne demek istiyorsunuz Bayan Elen'in nişanlısı Robert Düklen'i sevdiğini sanıyorsunuz Doğru değil bu Bu nişanlılığı ihtiyaçtan kabul etmiş belli Öyle değil mi Bayan Ellen'in sevdiği Robert Düklen değil Hayır ne biliyorsunuz siz göremiyorsunuz galiba albay İyi kalpli bir kız olduğu için Zan altında bulunan Robert Dükteni sadece korumaya çalışıyor Yoksa onu sevmiyor Sa Sahibi söylüyorsunuz <gülüyor> Bir dakika Doktor Doktor Efendim ee, Bayan Helen hala bahçede mi Evet ne oldu Yalnız mı bahçede Ne oluyor kuzum Evet yalnız yani bir şey yok. Siz mert bir insansınız bay Bracoli Verin elinizi sıkayım siz de öylesiniz albayım Bugüne kadar sadece şaşkın bir adammışım Teşekkürler Aşk insanı köle ediyor Bakın <gülüyor> Bay Bracoli. Buyurun. Bu Bayan Elen ve çalınan para hikayesi Her şeyi değiştiriyor bana kalırsa Şimdi herkesin o akşam Dokuz buçuktan itibaren ne yaptığını Bulmak gerekir Ona çeyrek kaladan itibaren değil Dokuz buçuk çok önemli Bilmem siz de aynı kanıda mısınız Evet ben de epidir bunu düşünüyordum bunu düşündüğünüze göre de Robert'i iyice köşeye sıkıştırıyorsunuz demektir Oysa ben Robert'in katil olduğuna inanmıyorum Asla Diyeceksiniz ki Bay Tose'nin ölümüyle Robert zengin oldu eh, Yalnız bu değil ki iki ayrı sebebi daha var İki ayrı sebep daha mı? Evet Bayan Elen'le niçin nişanlandı? Bu karanlıkta kalıyor Etti mi iki? Bir de şantaj meselesi var Etti üç Farz edin ki ölen bayan Ferrari'ye şantajı yapan kimse Robert Düklen'dir e ee, hatırlarsanız bu Robert Dükkan oldukça garip bir adam Üvey babası tos eden harçlık bile almıyormuş Galiba doğru Hakika. Ama yine de ihtiyatlı olmalı derim Bir yanlışlık yaparsanız burada kimse sizi bağışlamaz Bir ailenin şerefi çok önemlidir İnanın bana Bay Bırakoli Eee gizli oturum hala bitmedi mi? <gülüyor> Bayan Henriette buyurun Rahatsız ettim ama abimi evde bekleyenler var Yine ne var Bir çiftlik kahyası elinden yaralanmış Aa, Hükümet tabibine gitsin o yok mu Zaten sana da o göndermiş adam Allah. İzin verir misiniz bırak onu Tabi tabi ne demek hadi fırlayın ee, Bayan Henriette ne olur size gitmeyin Yardımınıza ihtiyacım var Bu sabah bir mektup aldım küçük bir aile sorunum Peki kalıyorum benim bir yeğenim var durumu pek iyi değil Yani kafadan biraz sakat demek istiyorum yani... Yok ya, yo. tehlikeli biri değil zavallı evet. Bugüne kadar ailesi ona bakıyordu evet. Şimdi diyorlar ki onu sana gönderelim bir yere yatır Senin gözetiminde olsun yani, Hayır hayır falan değil Küçük bir sağlık evine falan Bu civarda olmalı ki ara sıra onu yoklayabileyim Anlıyor musunuz? Anlıyorum İçiniz rahat etsin kimseye bir şey söylemen. Zaten ol. öyle bir yer biliyorum Buraya 15 kilometre uzaklıkta bir daha ev var Bayan Mason adında bir kadın doktor yönetiyor Hem abim daha iyi bilir Güzel işler el verirse bugün arabamla giderim oraya Şey bayan Angret Belliğiniz iyi midir? <gülüyor> Tabii bu da nereden çıktı Peki o gün gelen hastaları da hatırlıyor musunuz? Ee, evet ilçe sakinlerinden gelen oldum Hı. Yaşlı Martin teyze Terzi Süzenmoyi ve bir İngiliz gemici Bir yabancı yani Evet ...ne arıyormuş buralarda? Aslına bakarsanız bu gemici Süzenmue ile Marsilya'da tanışmış... ...ara sıra onu görmeye gelir. Bu ...onları ilgilendirir. Kuşkusuz. Bu gemici hangi gemide çalışıyormuş? E, Mançurya gemisinde sanırım evet. Aa, bildim Marsilya elemanında yatan o koca gemi. Evet. Hay Allah. Ha, bir dakika şu gazeteye bakayım. Giden gemiler giden gemiler giden. <gülüyor> Mançurya. 19 Cumartesi Marsilya'dan İskenderiye'ye gitmiş... Demek o gün ilçe'de bir yabancı varmış. E, beni bağışlayın şimdi. Derhal postaneye gidip İskenderiye'ye bir telgraf çekmem gerekli. E, Lükreşya, Lükreşya. E, ben gidiyorum. Ararlar e, Sağlık evine gitti dersin. Hangi sağlık evine? Deliler evine. Deliler evine. senin anlayacağın. Ertesi gün. Gene Brakoli'nin evindeyiz. Vakit gece. Yemekten sonra. Brakoli. Doktor Menar ve onun kız kardeşiyle birliktedir. Biraz konyak ne dersin doktor? Memnuniyetle. Ya siz bayan annem. Teşekkür ederim istemem. Nefis bir yemek yedik. Abim yemeğe çok düşkün olduğunuzu söyledi. E, ben de zaten doktora iyi yemek pişirip pişiremediğinizi <gülüyor> sordum, cevap vermedi. Ben de şimdi değil, daha sonra uygun bir zamanda söyleyeceğim. <gülüyor> bayan annem, hizmetçiniz geldi. Yanında bir de kadın var, sizi görmek istiyormuş. Gecenin bu saatinde. Kim olabilir Bilmem, Başlayın bir bakayım hemen dönerim Doktor villadaki herkese saat dokuzda yapacağım Küçük toplantıya gelmelerini söylediniz mi Tabi herkese söyledim Bayan Emili bile ne amaçla çağrıldığını bilmediği halde itiraz etmedi İşte onun için sizden rica ettim ya Yoksa herkes beni soru yağmuruna tutardı Frenze Jan girin canım girin Korkacak bir şey yok Abim doktor Mener bu da hizmetçi Jan Baytos senin hizmetçisi Hayır doktor Yanlış takdim etti kız kardeşin bu hanımı sana O hizmetçi Jean değil Jean Düklen, Yani Robert Dükle'nin karısı Ne dediniz Brakoli? Doğru mu Brakoli? Ben daima doğruyu söylerim <gülüyor> Özür dilerim Ağlamak budalalık ama elimde değil Yok ya, özür dilemeyin Öyle hareketli bir hafta geçirdiniz ki kim olsa sinir bozulur Nereden öğrendiniz? Robert mi söylüyordu? Hayır. Olan biteni araştırmak bulmak benim küçük bir özelliğim. Peki buraya neden geldiğimi de biliyor musunuz? Bakın şu gazeteye Robert Marsilya'da tutuklanmış Bay Brokoli size sığınıyorum Robert böyle alçakça bir şey katiyen yapmaz Bu gerçeği ancak siz çıkarabilirsiniz ortaya Teşekkür ederim O halde yapacağınız şey ne biliyorsanız bana anlatmak Her şey Ama... yo, yo, yo. Doktor ve sevgili kız kardeşi Benim en yakın dostlarımdır çekinmeyin Önce söyleyeyim bakalım Bay Tosse'nin yanında hizmetçilik yapmayı neden kabul ettiniz Ekmek parası için Babam mimardı Fakat o ölünce yalnız ve çaresiz kaldım İyi bir aileden geliyorum ama elimde bir mesleğim yoktu Altı ay önce Bay Tosse'nin villasına hizmetçi olarak girdim Robert'le orada karşılaştım Benim sıradan bir hizmetçi olmadığımı anladı Birbirimizi sevdik ve nişanlandık O da ben de kimsesizdik Bir gün Antip'e gidip gizlice evlendik Biliyorsunuz Bay Tosse üvey oğlu Robert'e sert davranırdı Evlendiğimizi ona söylemek için uygun bir zaman kolluyorduk Bir gün Bay Tosse kimsenin fikrini almadan Bayan Ellen ile Robert'in nişanlandığını ilan etti hmm. Robert Paris'teydi ve beni yanına aldırmak için iş arıyordu Fakat bu nişan meselesi beni öylesine şaşırttı ki Her şeyi Bay Tosse'ye itiraf etmek zorunda kaldım Öfkesi müthiş oldu Beni mirasına konmak isteyen bir fırsatçı olarak niteledi 24 saat içinde defol git dedi. Ben de Paris'e telgraf çekerek Robert'e acele gelmesini söyledim. Ve o akşam bahçede serada buluştunuz. Görüyorsunuz her şeyi biliyorum. Önlüğünüzün bir parçası seradaki bir koltuğa takılıp yırtılmıştı. Bilemiyorum ben. Belki... O akşam serada Robert'le kaçta buluştunuz? Evden dokuz buçukta çıktım Kaçta ayrıldınız birbirinizden iyi düşünün Bunu çok düşündüm zaten On dakikadan fazla kalmadım Şundan biliyorum ona çeyrek kala odama dönmüştüm bile Ya Robert Büklen o Serada mı kalmıştı Evet ama zannetmeyin ki Bay bırak Benim Kole herhangi bir şey zannetmem olayları değiştirmez Odanızda ne kadar kaldınız Saat ona kadar Öyle mi bunu ispat edebilir misiniz Odamda oldu mu mu nasıl edebilirim Yoksa ...yoksa beni mi suçlayacaksınız? Kütüphanenin penceresinden girip... ...Bay Tossey'i bıçaklamakla mı? Ama... ...ama bu feci bir şey olur... ...feci... ...feci... <gülüyor> böyle bir şeye inanmak için çıldırmış olmak gerek... ...rica ederim sakin olun... ...Robert Düklen'e gelince... ...sizi böyle bir cinayeti işlemek üzere... ...yalnız bırakmasına inanmak... ...delilikten de öte bir şey olur... ...neyse geçelim şimdi bunu... ...oturun kendinize gelin biraz... Çünkü bu akşam burada küçük bir toplantı düzenledim... ...sizin de katılmanız gerekiyor... Villaya dönmem gerekmez mi? Hayır Can, madem artık Robert'in eşisiniz... ...bir hizmetçi olarak dönemezsiniz oraya... ...öyle değil mi abi? Ben de aynı kanıdıyım... ...en doğrusu gelip bir süre bizde kalmanızdır... ...hiç değilse yarına kadar... Teşekkür ederim, doğrusu da bu galiba doktor... Evet evet mükemmel, sağ olun doktor... Ben önden odanızı hazırlayayım gidip... Bay konuklarımız gittikten sonra tekrar gelebilir miyim? Ne demek, şeref verirsiniz... Bayan Jandıklı'nın, siz de şu bitişik odaya geçer misiniz? Peki, minuniye. Ben sizi gerekince çağıracağım. Bayan Ellen ve büyük annesi geldiler. Buyurun. Bay Brakoli burada. Pardon. Bay Raymond ve Albay Pakko da birliktele. Buyursunlar efendim. Nasılsınız Bayan Emily? <gülüyor> Özür dilerim sizleri buraya kadar yordum. Şöyle buyurun caderim. Bayan Ellen, Bay Raymond. E, sayın albayım buyursunlar Evet Herkes yerini aldı mı Güzel Başlayabiliriz böyleyse. Başlayalım çünkü mucizenizin ne olduğunu çok merak ediyoruz Yok ben burada mucizeler yaratmıyorum <gülüyor> Nerede o yetenek bizde hmm, Bir deneme yapacaksınız öyleyse Neden olmasın Bakalım kimin sinirleri daha dayanıklı çıkacak Önce küçük bir formaliteyle işe başlamak istiyorum Özür dilerim ee, size bir hanımı takdim etmek isterim. Geliniz bayan Jean. Efendim bu hanım Bayan Jean Düklen. Robert Düklen'in eşi. İşim bu. Evet. Evet. evet kendisi Robert'in eşidir. Ah. İki ay önce gizlice evlenmişler. Tamamen saygı değer nedenlerle bu evlilik gizli tutulmuştur. Sırrını gizlediği kadar sanırım şimdi de bize olup biteni açıklamakta artık bir sakınca görmeyecektir. Ben şahsen sizi kutlarım Bayan Jandükle Teşekkür ederim Biliyorum aslında Robert bu gerçeği size kendi yazmalıydı Paris'ten ama Rica ederim düşünmeyelim şimdi böyle şeyleri Robert uzaktan akrabam olmanın yanı sıra benim en yakın dostumdu da Bana itiraf etmiş olsaydı da ona ihanet etmezdim Bayan Jandükle bir soru sormamıza izin verir miydiniz? Rica ederim albayım buyurun Kocanız nerede? Bunu bilse bilse ancak siz Gazete Marsilya'da tutuklandığını yazıyor Robert Marsilya'da değil Aslında kimse onun nerede olduğunu bilmiyor Bir dakika Bay Bracoli dışında herhalde öyle değil mi Bay Raymond yalnız onu değil her şeyi biliyorum Her şeyi dedim Her şeyi mi nasıl yani Yoksa kuşkulandığınız başka şeylerde mi var Kuşkulanmak falan yok artık Bay Raymond Bilmek var bilmek Bayan Elen Bayan Emili, Bayan Jean Duclan Albay Paco Bay Raymond Ve işte şimdi gelen Uşak Dönü ne demek oluyor bu Bay Bracoli Şu demek oluyor ki sayın Bayan Emili Bu saydığım adlar kuşkulu kimselerin tam listesidir Buraya gelmesini istediğim bu kimselerin hepsi de Bay Tosse'yi öldürmüş olabilir Doktorun söylediğine ve uşak dönünün de onayladığına göre doktor Saat tam 9'a 10 a kala Bay Tosse'nin yanından ayrılmış Bayan Jean e gelince Bana saat 9.30'da posta kutusuna bakmaya gittiğini Ve 10'a 10 kala 10 da odasına döndüğünü söylemişti Bahçedeki seraya baktım. Orada bambudan bir koltuğa takılmış bir hizmetçi önlüğü parçası buldum. Bu önlük parçası Bayan düklene aitti. Saat dokuz buçukta kütüphane'de Bay Tosse ile görüşen kimse Robert olamazdı. Çünkü Robert tam o saatte sarada karısı ile birlikteydi. Öyleyse saat dokuz buçukta kütüphane'de Bay Tosse'nin yanında bulunan kimdi? İşte burada kendime de aynı soruyu bir başka şekilde soruyorum. Acaba Bay Tosya'nın yanında gerçekten biri var mıydı? İyi ama... Yok rica ederim ne söyleyeceğinizi biliyorum ama... ...bu bana yetmiyor. Bu işin başından beri bir şey kafamı oyalıyordu. Bay Raymond'un kapının dışından duyduğunu söylediği sözler. Sözde Bay Tosya şöyle diyormuş. Açıkça bildirmenin zamanı geldi sanırım. Bilmenizi isterim ki... ...çek defterime sık sık başvurmak beni hayli üzmektedir. İstiğinizi karşılayamamaktan korkarım. Bu sözlerdeki gariplik dikkatinizi çekmedi mi? Şahsen benim çekmedi... Bay Tosya genellikle bana bir not yazdırırken hep bu şekilde konuşur Tabii Güzel söylediniz Sorarım size kim konuşurken böyle kitabi bir cümle söyler Konuşurken diyorum Ama Bay Tosya konuşacağı yerde yazdırmaktaydı Dikte ediyordu Bir mektup olabilir Çok yerinde bir varsayım Tose birine bir şey yazdırıyordu Birine mi? Neden birine? Hepiniz bir şey unutuyorsunuz Cinayetten önceki hafta pazartesi günü gelen o ziyaretçiyi Evet Nis'ten gelen genç satıcı onun temsil ettiği şirket hayli ilginç bir firma Teyp satıcısının mı? Evet o şirkete gidip araştırdım Bay Tose, genç satıcıdan son model bir ses kayıt aleti satın almış Bunu neden kimseye söylememiş anlamıyorum Bu açıklamanız veya bir başkası ne kadar parlak olursa olsun Büyük bir şey ifade etmiyor Bay Brakoli. Hmm. Bay Tosse saat 9.30'da hayattaydı Çünkü TB bir not kaydediyordu Yanında başka birinin bulunmadığını düşünmek imkansız Çünkü aynı saatte de öldürülüyordu Öyleyse Robert Düklen'e gelince kendisi müthiş bir suçlama altında Ama belki de ortaya çıkmaya karar verirse son şansı olur bu Tabi nerede olduğunu biliyorsanız <gülüyor> Bildiğime pek inanmıyorsunuz değil mi? Robert nerede öldüysen? Sakin olun albayım uzakta değil <gülüyor> Bir dakika Bay Robert Geliyorum Bay Bırakoli Robert Aa, Şaşırdınız mı? <gülüyor> Benden sakladığınızı bulurum dememiş miydim size? Biliyorum daha cinayet akşamı doktor Beyaz at Oteli'ne koşup Sorguya çekmek için onu aramıştı Orada onu bulamadığını da biliyordum Sonra dedim ki kendi kendime Belki de Robert'i evinin yolunda bulmuştur Doktorumuz Robert'in çok yakın arkadaşıydı Her şeyin onun aleyhinde olduğunu anlamıştı Doğru düşünmüşsünüz Bay Brakoli. Hiçbir şeyi saklamaya gerek yok artık O akşam Beyaz at Oteli'ne gittiğimde Robert yoktu Saat dokuzda çıkmış bir daha da dönmemişti Dehşete kapıldım Şükürler olsun ki dönüşte yolda karşılaştık Ben ona olan biteni O da bana gizli evliliğinin hikayesini anlattı Kuşkuların onun ya da karısının üstünde toplanacağını açıkça görüyordum Bunu ona da söyledim Tanıklığı dolaylı ya da dolaysız yoldan bütün suçlamaları Zavallı karısının üstüne yıkacaktı O zaman ne olursa olsun Tanıklık yapmamak için ortadan kaybolmaya karar verdi Öyle gerekiyordu Düşündüm ki Janserah da benden ayrıldıktan sonra Gidip Baytos ile bir daha görüşmüş olabilirdi Baytose de ona hakaret etmiş Hatta ona vurmuş olabilirdi Gelelim doktorun büyük hatasına Çünkü doktor bu arada sizde bir hata işlediniz Evet Robert Dükle'nin yapmak istediklerini kabul etmek ve onu polisten gizlemekle Nerede? Evinde mi saklamış? Yok o kadar değil Polisin kuşkulanamayacağı bir sağlık evinde Kız kardeşinize sordum Şurada tepede bir sanatoryum varmış Sanatoryuma gidip orada başka bir ad altında bulunan Robert ortaya çıkardım ona benim evimde daha güven içinde olabileceğini söyledim ve alıp getirdim. Bu sabahtan beri de burada. Ağzını sıkı tutan doktora teşekkür ederim. Rica ederim. Aslında belki hemen ortaya çıkmış olsaydım daha iyiymiş ya. Kaldığım o sanatoryumda olayların gelişmesini pek iyi izleyemiyordum. Eee hey Robert sanırım cinayet gecesi gerçekten neler yaptığınızı söylemeye karar vermenizin artık sırası geldi. <gülüyor> biliyorum biliyorum. Cinayet saatinde başka bir yerde olduğumu belirleyecek en ufak bir delilim yok. Ama burada hepinizin huzurunda şerefim üzerine yemin ederim ki... ...cinayet gecesi üvey babamı canlı olarak da, ölü olarak da görmüş değilim. Demek tanın tanığın yok. Çok kötü bu. Çok kötü Robert. Neden? Bu her şeyi basitleştiriyor. Robert Dükle'ni kurtarmak için tek çare var... ...o da katilin yarın öğleye kadar bana suçunu itiraf etmesidir. Evet, biliyorum ki Bay öldüren kimse şu anda bu odadadır. Ona sesleniyorum Yarın öğle üzeri gerçek polise iletilecektir Anlaşıldı mı? Size bir telgraf geldi Bay Burak Ölemi pek gidebilirsin Tosyayı öldüren kişinin bu odada aramızda bulunduğunu söylediniz Kim olduğunu da biliyor musunuz? Evet Fakat şu telgrafla artık iyice emin oldum Bayanlar baylar bu küçük toplantımız sona ermiştir Dediğimi unutmayın Yarın öğleyin gerçek polise bildirilecektir Hepinize iyi geceler Robert karınız bu geceyi bizde geçirecek Sizde gelir miydiniz brokoli bir sakınca görmezse Teşekkür sabir. ederim doktor geliyorum Çok şükür hepsi gitti Bay Brokoli Neniz var Bay Brokoli Fena oluyorum ya. Bay, Bayılıyorum doktor, doktor çabuk koşun. Bay Brokoli fenalaştı çabuk Ne var krizi mi Bir Konya Hayır hemen olmaz Bileğinizi verin, nabzınıza bakayım Epey hızla atıyor Nasıl Ay. hissediyorsunuz kendinizi? Daha iyiyim, teşekkür Hı. Şimdi konyağınızı içebilirsiniz ah. Sen de işine gidebilirsin Lucrezia Geçmiş olsun efendim ah. İlk defa mı böyle bir şey oluyor Bay Bracoli? Ay, Bir defa da Ama epey oluyor Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bayılmanız hakkında mı? Hayır, toplantı hakkında Çok başarılıydı Onlara güzel bir komedi oynadınız Komedim mi? <gülüyor> Yanıldınız Komedi değilse neydi öyleyse Suçluyu uyaracağınıza bildiklerinizi polise söyleseydiniz daha iyi olmaz mıydı? Onu resmen uyardınız Ya da katilin kim olduğunu bilmeden blöf yaparak kendini ele vermesini beklediniz İnce bir fikir ama doğru değil Cinayeti işleyenin az önce bu odada bulunduğuna gerçekten inanıyor muydunuz? Evet Hayret Bütün kuşkular ister istemez bir tek kişi üzerinde toplanıyor İki şey dikkatimi çekti Birincisi telefon eğer suçlu Robert bu telefon çok saçma bir şey olurdu ee, Buradan Robert'in katil olmadığını çıkardım Telefon villadaki kimseler tarafından edilmemişti Ama cinayet o gece villada bulunanlardan biri tarafından işlenmişti Telefonsa dışarıdan edilmişti Neden telefon edilmek ihtiyacı duyulmuştu? Çünkü cesedin ertesi sabah değil de o gece bulunması isteniyordu Bunda anlaştık mı? Güzel, gelelim ikincisine Kütüphanede bir koltuğun yeri değiştirilmişti Dönünün işaret ettiği gibi koltuk öyle durunca arkalı masanın üzerinde duran bir şeyi gizliyordu Diyelim ki katil masanın üstüne görülmemesini istediği bir şey bırakmıştı Öyle bir şey ki cinayet sırasında alıp götürmeye fırsat bulamamış ama cinayet ortaya çıkınca onu oradan hemen alması gerekmişti Telefon ederek cinayeti ortaya çıkartıyor O kargaşada da gelip unuttuğu şeyi alıyor Polis gelmeden önce cinayet yerinde sizden başka üç kişi daha bulunuyor Albay Pako, Sekreter Raymond ve Uşak Dönü. Uşak'ı hemen devreden çıkarıyorum Telefon istasyon kahvesinden edildiği halde Uşak villadan ayrılmamıştı Hem katil o olsa Unuttuğu şeyi hemen kütüphaneye girer alırdı Üstelik koltuğun yerinin değiştiğini de Bana o gösterdi Bay Raymond ve Albay Pako kuşkularımı paylaşıyor Yalnız bir şey var ki Şu ana kadar gözünüzden kaçmış doktor Bay Tosse eğer teybe kayıt yapıyor idiyse Bu teybe neden bulunamadı Doğru bunu düşünememiştim bile Cinayet ortaya çıktıktan sonra masanın üstünden bir şey alınmışsa Bu o teyp olamaz mı? Yalnız burada açıklanması güç bir şey var Herkesin dikkati ölünün üstündeydi Kimse farkına varmadan biri çabucak masaya gidebilir sanırım Ama bir teyp dikkati çekebilecek bir hacimdedir Cebe sokulup götürülemez ki Farkında mısınız nereye geldim? ...katilin kimliği yavaş yavaş ortaya çıkıyor öyle değil mi? İyi ama teybi neden almış olsun neye yarar ki? <gülüyor> Çocuk musunuz doktor? Saat dokuz buçukta Bay Tosse'nin teybe kayıt yaptığını söylemediler mi? İyi ya bu teyb sesi kaydeder de... ...biri düğmesini çevirince kaydettiklerini operlöründen okumaz mı? Yani? Yani saat dokuz buçukta Bay Tosse çoktan ölmüştü. Konuşan teypteki sesiydi. Anlıyorum. <gülüyor> Katil teybi çalıştırdı. O da kütüphanedeydi dokuz buçuk. Hayır. Bu teyp son sistem bir teypti. İstediğiniz saate ayarlıyorsunuz... ...o saat gelince teyp kendi kendine çalışıyor. Katil Bay Tosya'nın çok yakını olmalı ki... ...onun yanında teybe yaklaşmış ve onu kurcalamış. Katil o küçük teybi suratle siyah bir çantaya sokacak kadar soğukkanlı biri. Cinayet meydana çıkınca da... iyi herkesi çağırmaya gönderip kütüphanede yalnız kalan biri. <gülüyor> evet doktor... Bu kişi sizsiniz Dokuzu <gülüyor> on kala toz senin yanındaydınız Onu sırtından bıçakladınız Sonra da hiçbir şey olmamış gibi salon tarafından çıkıp gittiniz Teras boyunca yürüyüp kütüphanenin açık penceresi önüne geldiniz Oradan içeri girip kütüphanenin kapısını içeriden kilitlediniz Sonra pencereden çıkıp bahçe kapısına doğru koştunuz 9'u biraz geçe de kardeşinizle benim yanımdaydınız Ve teyp dokuz buçukta konuşmaya başladı Cinayet saatinde başka yerde olduğunuzu rahatlıkla kanıtlayabilirdiniz Dostum Bracoli... ...bakın söylediklerinize kızmadım bile. Şu zavallı Tosya'yı... ...niçin öldürmüş olayım ben? Ne kazanmak için? Biliyor musunuz... ...mirasçısı ben değilim. Size miras olarak susmayı bıraktı doktor. Susmayı. Bayan Ferrari'ye şantaj yapan sizdiniz. Bayan Ferrari'nin doktorundan başka kim bilebilirdi... ...onun kocasını zehirlediğini? Bay Tosya bunu bir keşfetse mahvolurdunuz. Onu... O mavi zarflı mektubu almak için öldürdünüz. Telefon işini de dün keşfettim. O akşam Marsilya'ya gemisine giden bir İngiliz gemicisine bakmıştınız. Adama bir telsiz çektirttim. Gemi İskenderiye yolundaydı. İşte verdiği cevap. <gülüyor> Doktor Menar bana Antip karından kendisine telefon etmemi istemişti. Telefon ettim fakat açtığı halde cevap vermedi. Kız kardeşinizle ben de telefon çalınca açtığınızı gördük. Ama telefonda neler söylendiğini duymadığımız için Bize beni acele villadan çağırıyorlar diye uydurdunuz Yeter Yeter Kazandınız Evet Tosya'yı öldürdüm Kız kardeşimin zavallı Henriette Evet kız kardeşiniz Sizden kuşkulandığım ilk andan beri düşüncesi beni kıvrandırıyor Çünkü onu seviyorum Abinin katil olduğunu ona nasıl söylerim Bay Bracoli, abi Kız kardeşiniz geliyor lütfen belli etmeyin Ne kadar oyalandın abi Robert karısına ne diyeceğimi şaşırdım Seni bekliyorlar ikisi de bitkin durumda Yarın sabah savcıyı göreceğim Sizi temin ederim Robert'in peşini bırakacaklardır Katili buldunuz mu kimmiş Kimmiş abi Robert değil Canın gevezelik istiyorsa Bracoli ile konuş O konuşmayı çok seviyor Ben gidip Robert ile görüşeyim Haklısın Sonra çalışacağım. Odamda olacağım. Dönüşte beni rahatsız etme. Ben de geliyorum seninle. Hayır. Bragolie'ye bak. Demin baygınlık geçirdiği yüzü sapsarı İyi geceler Anriyet. İyi geceler Bragolie. İyi geceler doktor. Ben de şimdi dönerim abi. Ey hızlafiye. Katil kimmiş hala söylemeyecek misin? Bayan Anriyet. Ne oluyorsunuz kızım ne var? Brakoli olmaktan utanıyorum. Katilin kim olduğunu bulamadım Yarında İtalya'ya dönüyorum Dönüyor musunuz neden Hani bütün yıl kalacaktınız Şimdi valizlerimi toplatıyorum Bağışlayın Öyleyse Allah'a ısmarladık Rakoli Belki bir gün belli olmaz Ben de gelirim Venedik'e Floransa'ya, Napoli'ye Floransa'ya, Napoli Floransa benim ülkeme Şu saflığıma bakın Neredeyse inanacağım İyi geceler ve iyi yolculuklar Siz tanıdığım kadınlar içinde en mükemmeliydiniz İyi geceler bayan Ahmet